İntele hoş geldiniz. bir önce yapmıştık. Şimdi kaldığımız yerden tarihe devam ediyoruz. Teşekkürler. Ee, Şimdi geçen ay başladığımızda aslında e, 6 milyon yıllık bir süreci burada iki saatte konuşabiliriz. 6 milyon yıllık önce insanın ilk ortaya çıkışı, insanın ortaya çıkışından sonra avcı toplayıcı ortaya çıkışı biyolojik ve toplumsal evriminde yaşadığı dönemler vesaire bunları konuştuk. Ve en son geldiğimiz yer geçen ayki sunuşta Neolitik devrim kimi tarihçilerin söylediği bir başka tarihçilerin tarımsal devrim dedi günümüzden yaklaşık 12 bin yıl evvel insanın ilk defa yerleşik yaşama geçişi yerleşik yaşama geçişi olduğu noktada sunuşu bırakmıştık geçen hafta Şimdi bugün de o 12 bin yıl önceden başlayıp Bugün biraz daha kısa bir dönemi ama çok daha yoğun bir dönemi konuşacağız. Yani 12 bin yıl önceden başlayıp yaklaşık günümüzden e, 4 bin yıl evrene kadar, milattan önce 2000'lere kadar gelen bir süreci konuşacağız. Yaklaşık 8 bin yıllık bir dönem ve bu 8 bin yıllık dönemdeki ilk uzarlıkların ortaya çıkışını konuşacağız. Neolitik devrim dediğimiz hikaye, hepiniz hatırlıyorsunuz o geçen <gülüyor> aykı sunuşlarında tabi devrimi, neolitik devrim dediğimiz şey esas olarak 3 temel şeyin üzerinde yükseliyordu bitkinin evcilleştirilmesi hayvanın evcilleştirilmesi ve tarihleri teknik bir teyimle kullandıkları ateşin evcilleştirilmesi bir başka deyişle de ateşi kullanmayı öğrenmek ateş kullanılıyor ama yani sadece pişirme vesaire için kullanılıyor şimdi ateşten yararlanarak kilden çeşitli taşlar şeyler yapma, çanak çömlek yapma ateşi gündelik hayata ilişki kullanmayı öğrenmekle neolitik ve tarikal derimi bir sonucuydu Sunuşa geçmeden bu memleketin hali üzerinden bir şey belki göstermek bu geçen hafta gibi olaydı. Önce Milliyet gazetesinde çıktı haber, Vatan'da çıktı Aynen. ve sonra bütün basınımız bunu evet. yazdı. 2500 milye tecavüz. Bir iddia bütün gazetelerde vardı bu. Evet. Geçen, hafta, ee, geçen hafta. Evet. Ya. Smithsonian en üstünde Amerika'daki çok Türkiye ünlü bir el tutudur. Türkiye'de olacak. Yok, Allah'tan Amerika'da doğmuş, Japonya'da <gülüyor> kimmiş? Rıza ee, Zarağa benziyor. Japonya'da <gülüyor> <barışından> kimmiş? <gülüyor> James Monroe. Şimdi hikaye şu, bu Türkiye'deki basının içinde bulunduğu durumu gösteriyor, Medyanın içinde bulunduğu durumu gösteriyor aradan sadece iki gün geçti ki arkeologlar da Türkiye'de hemen araştırdılar arkeoloji sitesi koskoca Milliyet Gazetesi'nin Vatan Gazetesi'nin ve ondan alan memleket medyası meğer Amerika'daki bir Zeitung sitesi bu zaten adamın adından meleyen James Monroe Amerika'nın beşinci başkanı bu gördüğünüz haberi şey yani, bu tamamen bir asparagasa haber insanlara gülmek için yaratılmış Milliyet gazetesi 3 gün tuttuktan sonra bunu sildi. Bu açıklamadan sonra bugün hala açın. Vatan gazetesinde, Milliyet gazetesi bu haber duruyor. Ve memleket insanı hala bunun bir realite olduğunu düşünüyor. Hani başlamadan şunun için söyledim bugün. Yani memleket medyası ve ya bu geçen anlık tarihle günün, bugünkü konumuzla ilgili olduğu için buradan girdim. Durum biraz vahim memleket medyası açısından. Biz yine kendi konumuza geçelim. Geçen ay, da bıraktık, şey, geçen ay bıraktığımızda tam buradaydı. İlk yerleşim yerlerinin Neolitik köyler veya Cilalı Taş diye bir köyler dediğimiz köylere de ortaya çıktığı yer. Bereketli Hilal denilen e, bölgede, özellikle yine geçen ay şeyin altını çizmiştim. Biliyorsunuz şu anda hala kazılar ve incelemeler devam ediyor. Özellikle Göbekli Tepe kazısıyla birlikte bu döneme ilişkin olan bilgilerimizde çok ciddi değişiklikler oluyor. Göbekli Tepe'nin tarihlendirmesi günümüzden 13 bin yıl evvel yani neolitik devrimler de bin yıl evvelinde gidiyor. Müthiş büyük e, bir tapınak e, silsilesi var orada. Bu şunu gösteriyor ki biz insanın esas olarak sosyal organizasyon yapması, büyük kitlelere hareket ettirmesi e, yerleşik yaşama geçişten sonra diye düşünüyorduk. Ama Göbekli Tepe'yle birlikte, Göbekli tepe, tepe birlikte artık öğrendik ki aslında yerleşik yaşama geçmeden önce de çok büyük sosyal organizasyonlar yapılabiliyormuş. Bu çalışmalar devam ediyor. Bizim açımızdan önemli olan burada Neolitik köylerin ortaya çıkması. Nedir Neolitik köy dediğimiz şey? Neolitik köyler bugün hani biraz daha şeyle bakarsak hani Neolitik şehirler falan da diyorlar ama buralar aslında 100 ile 500 kişinin arasında yaşadığı esas olarak tarımsal faaliyetin yürütüldüğü küçük köyler şimdi bu köyler varken şunu ya orada da altın çizmişim bir daha çiziyorum hala daha çevrede bir sürü altın toplayıcı kabile de var yani herkes bir anda çiftçi olmuyor herkes bir anda altın çiftçilik ne kadar iş diye geçmiyor dolayısıyla bunlar Neolitik köylerde üretim yaparlarken bu küçük köyler ilk çiftçiler diyebileceğimiz çiftçiler da sonradan görüyoruz ki örneğin bu en eskilerden biridir ee, Yeriyat e, Milattan önce 8 binlere tekabül eder yerleşim yeri olarak orada da kazı hala devam ediyor Yeriha'da mesela ne bulundu kazılarda? 7 tane ayrı sur bulundu. Bu da bize gösteriyor ki zaman zaman saldırıya vuruyorlar. Çünkü ürettikleri artıya el koymak isteyen avcı toplayıcı kabileler var. Ve bu saldırılardan korunmak için kendilerine bir tür savunma hattı döşemeye çalışıyorlar. Aynı şeyi daha sonra nerede görüyoruz? Anadolu'da çatal öğütle görüyoruz. Çatal öğüt bildiklerimizin içerisinde en eskilerinden bir tanesi. Ve bir ilginç tarafı daha var Çatalhöyük. Çatalhöyük bildiğimiz en eski ve en kalabalık yerleşim diyor. Yani günümüzden yaklaşık 10 bin yıl evveline e, tekabül ediyorlar. ve yaklaşık 10.000 bin kişinin yaşadığı düşünülüyor. O zaman için muazzam bir rakam. Şimdi başlamadan önce, bundan sonrası tamamen görsel. Başlamadan önce ama birkaç tane kavramın aldığını çizmek gerekiyor. Bundan sonra çünkü insanın 12 milyonluk yaşantısı içerisinde yerleşik yaşama geçişle. Bütün bir insan yaşantısını değiştiren en önemli şeyler bu kavramların altında yatıyor. Gençlik yani yaşama geçişle birlikte bir gelip karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi boş zaman dediğimiz şey. Şimdi bunda ciddi tartışma var. Boş zaman da kime boş zaman diyorlar mesela. Ünlü e, sosyal antropologlar Marşı Şahin diyor ki insandan avcı toplayıcıyken aslında daha çok boş zamanları vardı. Niye siz abartıyorsunuz böyle boş zamana geçidi vesaire diye. Ama şu güç davranımı birlikte düşündüğümüz zaman tırnak içinde bir boş zaman çıkıyor. İş bölümün uzmanlaşma. Yerleşik yani yaşam öncesiki toplumlarda insanların yaptığı iş, gene bir iş bölümü vardı hatırlarsanız. Doğal bir iş bölümünden söz ediyorduk. Bir altılık yapılıyor mecburen protein ihtiyacı nedeniyle hayvanların peşinden girecek. Bu genelde erkeklere düşen bir işlik kabile Kadınlar genelde toplayıcılık yapmakla mükelleftiler. Bundaki temel mesele de işte geçen ayda konuştuğumuz gibi kadının daha zayıf olmasıyla falan ilgisi yok. Bu tamamen çocuk yetiştirmeyle ilgili olan bir olay. Çocuklar varken uzağa gidemezsiniz. Çocukları bir yetiştirmek gerekiyor. Üstelik bütün şunu da düşünün. Şu anda ortalama yaşam 25-30 yıl. Ya yani Bu kadar yol içerisinde insanın neslini sürdürebilmesi için o çocukların hızla büyümesi, büyümenin yanı sıra o kadar çok bilgiyi de yazılı bir şey yok. Bütün bilgiyi anneden, ebeveynden öğrenecekler. Ne yedir, ne yenmez, nerede nasıl avlanır, iyi nasıl iyileştirilir vesaire. Bütün bunları öğrenmek Böyle bir iş bölümü vardı avcı toplayıcılarda. Şimdi çok daha sofistike bir iş bölümüyle karşı karşıyayız. Yerleşik yaşama geçtikten sonra. Tarımla uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar. Ve burada şöyle bir şeyle karşı karşıya geliyoruz. İnsanlık tarih açısından baktığı zaman son derece önemli olan bir değişiklik bir şeyleri. İnsan bütün canlılar içerisinde üretim sürecinde kendi tüketebildiğinden daha fazla üreten ender canlılardan biridir. Bunu iki şey yapalım. Zaten bir toprak toprağa bir tane zeytin attığınız zaman oradan ağaç çıkar ve ağaçtan onlarca zeytin toplamaya başlarsınız. da benzer şekilde kendi tükettiğinden daha fazla üretebilir. Bir insana 100 metrekare bir toprak verdiğiniz zaman o 100 metrekare toprak içerisinde kendisi dışındaki 5-6 kişiyi daha besleyebilecek bir artı ürün elde edebilir. Artı ürün kavramı bu açısından önemli belki. Peki o beş kişinin çalışma ihtiyacı duymadan bu artı ürünü elde etmesi, yani yaşamaya devam edebilmesi neyi sağlıyor beraberinde? İş ve daha sofistike hale gelmesini sağlıyor. O boş zamanında o insanlar, yaratılan boş zamanında o insanlar ne yapıyorlar mesela? Ateşle uğraşmaya başlıyorlar. Ateşi evcilleştirme dediğimiz şey, ateşi yapıyorlar, oynuyorlar, kirin erime saatlerine bakıyorlar, onu nasıl şey yapacağına bakıyorlar. Hayvan evcilleştiriyorlar, hayvanlardan nasıl yararlılacaklarına ilişkin gözlemler yapabiliyorlar. Ve giderek yerleşik yaşamın getirdiği çeşitli koşullara, çeşitli olaylara karşı çözüm, birazdan göreceğiz daha ne? çözüm şeyleri üretebiliyorlar. Ve ne ki yerleşik yaşamla birlikte hayatımıza giren bir başka kavramla karşı karşıyayız bugüne kadar gelen mülkiyet. Daha önce avcı, toplayıcı e, toplumların hepsinde e, mülkiyet diye bir kavram yoktu. Zaten bir yerden bir yere göçerek yaşıyorsunuz. Alabildiğiniz kişisel eşyalarını son derece sınırlı taşıyabildiniz, Gittiğiniz yerde yaşamaya devam ediyorsunuz. Hiç öyle bu toprak benim veya kimin diye bir soru aklınıza gelmiyor. E, Jean-Jacques Rousseau, ünlü e, aydınlanma düşünürü modern insanı tarif ettiği bir pasaj vardır e, Jean-Jacques Rousseau'nun modern insan kimdir veya uygar insan kimdir sorusuna şöyle bir yanıt verir Russo ilk toprak parçasını çitle çeviren burası benimdir diyen ve kendisine inanacak safları bulan kendisine inanacak kendi değişici aptalları bulan ilk modern insandır. E şimdi bir toprağa çeviriyor benim diyorsun burası olunmuş diyor gidiyor insan tam da bu yaşandı bu dönemde çünkü bir şey kavramı toprağı bir kere yerleştirdiğiniz zaman önce bir ortak mülkiyet bizim diyorlar sonra bir aile mülkiyeti kavramı bizim genel şeyler. Ve oradan giderek benime kadar inen bir mülkiyet kavramı ortaya çıktığı ve buna bağlı bir zihniyet değişimi yaşanmaya başladığını görüyoruz. Ama bir anda olmuyor. Yüzlerce yıl, binlerce yıl sürecek ama sonuçta özel e, günümüzden 12 bin yıl önce başlayıp <gülüyor> günümüzden 5 7 bin yıl öncesine milatla konuşursak aslında daha doğru her seferinde 2 bin eklemek zorunda kalıyor. E, Milattan önce e, 8 binlerde başlayıp Milattan önce 6000'e kadar geçen bir süreçte bu neolitik köyler Ortadoğu'nun neredeyse her yerine yayılmaya başlıyorlar ve bu dediğim fikirler zamanla iş bölümü, uzmanlaşma yavaş yavaş artmaya başlıyor. Şimdi artık bundan sonra öyle fazla şey yok. Bundan sonra bol bol resimle gidiyoruz. Bu gördüğünüz milattan önce 2600'lerde eee net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir Sümer kral mezarında da bulunan bir kutunun iki yüzündeki resimler. Ne görüyorsunuz burada? Şu üstten, şu kutunun bir tarafı bu bir tarafı. Daha sonra arkeologlar bu resme şey dediler. E, savaş ve barış. Biri yukarıdaki barış döneminin isim geliyor. Alttaki savaş döneminin isim geliyor. Kutunun bir tarafı. Şimdi bakın. Barış dönemi. Altta kimler var? Görebiliyor musunuz? Kadınlar. Çiftçiler de hayvan, şeyler, hayvancılıkla evet. esas olarak. Çiftçiler şeyleri taşıyorlar, ürünleri taşıyorlar. Hayvancılıkla uğraşanlar hayvan şeylerini taşıyorlar yukarıda. En üstte baktığımızda kimleri görüyoruz? Kral. Bakın, kral en başta yüzü bu tarafa dönük oturuyor. Karşısında gelen oturmuş ve elinde bardak olan insanlar var. Bunlar Sümer galipleri ve Sümer yönetici sınıfları. Aslında toplumu çok güzel betimliyor. Toplumun en altında bir tarafında köylülerin, çiftçilerin ve hayvancılıkla ulaşanlığı. Savaş zamanı genel aynı şey. Kral ortada. çevresinde bu sefer soylular ve e, rahiplerdi. Asker şefler var, askeri şefler. Ve onun altında onun için savaşan, kral için savaşan askerler. Şimdi aslında bütün hikaye tarihin hikayesi. Bunu niye gösterdim? Şundan dolayı. Bu saatten sonra gör Artı ürünün ortaya çıkmasıyla birlikte, artı ürün dediğimiz şeyin ortaya çıkmasıyla birlikte, siyaset, savaş, sanat, felsefe, bütün bunların ortaya çıkması kolaylaştı. Neden? Çünkü bazı insanlar çalışmıyorlar. Çalışmadıkları için ama üründen pay alıyorlar. Aldıkları o payla siyasete, sanata, felsefeye vakit ayırabiliyorlar. Ne Aristo, ne Platon, ne Sokrates hayatları boyunca çalışmadılar. İnsanlar saraylar, kaleler, anıtlar ve tapınaklar inşa ediyorlar. Devasa anıtlar piramitler, tutun göreceğiz şimdi hepsini Sümerler kadar binlerce anıt. Bütün bunlar artı ürün sayesinde olacak ama günümüzden, geç modern dönem de tabir eden, belki de günümüze kadar gören dönem içerisinde bu dönem biraz daha sanayi ve plana çıktığı için onu azaltıyoruz. Ürettikleri fazladan e, geç modern insanların %90'ından fazlası Sabahtan akşama kadar e, erkenden kalkıp tarlalarda çalışıp e, kartlar içinde çalışan köylülerden oluşuyorlardı. Ve bu ürünler sayesinde bu şeyler yapılıyordu. Oysa biz tarih kitaplarında sadece bir azınlığın tarihini okuyoruz. Bu yüzden o zamanın değil. Ve eğer e, bugün okuduğumuz tarih o çok az sayıda insanın yaptığı geri kalanlarında taşıyıp tarla sürdüğü hiyerarşik bir tarih ki bu Sümer'den başlıyor yani esas olarak Sümer'den başlayan dönemde bu kadar büyük bir insani bu tırnak içerisinde uygarlık dediğimiz şeyi sağlayanlar aslında insanlığın %90'ı bugün adını bile anmadığımız tarih kitaplarında olmayan insanlar bunu bilerek devam edelim şimdi bu gördüğünüz bir harita bu harita neyi gösteriyor? bu harita geçen ayda konuştuğumuz gibi en son kaldığımız şeylerden bir tanesi ilk uygarlık alanları Buna tarihçiler, arkeologlar şey diyorlar, eee, River Valley civilization yani nehir e, vadilesi uygarlıkları diyebileceğimiz şeyler. İlk uygarlıklar burada. Bir başka ifadeyle Neolitik köyler ilk önce milattan önce 800 binlerde, 9 binlerde, bereketli hilalde, Mezopotamya'da çıkıyor. Kısa bir süre sonra 600-700 yıl kadar sonra Mısır'da çeşitli Neolitik köyler görüyoruz. Aynı şekilde Indus Vadisi'nde ve Çin'in Sarı Nehir civarlarında bu Neolitik köyleri görüyoruz. Sonra bir şeyle karşılaşacağız. Bu Neolitik köyler birleşecekler. Önce kent devletler ortaya çıkacak ve bu kent devletlerin üzerinde de bir uygarlık yükselecek. İlginç olan hikaye şu. Bundan 20-25 sene öncesine kadar biz ilk yöntem Mezopotamya'da uygarlığı ortaya çıktığını sonra bu çevresine yayıldığını düşünüyordu insanlar. Bugün çok net olarak biliyoruz ki Uygarlık birbirinden tamamen bağımsız olarak, birbirlerinden tamamen habersiz olarak bu dört ayrı bölgede ayrı ayrı ortaya çıktı. Ama bu ortaya çıkıştan sonra kısa bir süre içerisinde de bu bölgeler birbirleriyle ilişkiye girdiler. Bugün biraz sonra bunları konuşacağız. Derden. Yine belki bir ilginçlik söylemek mümkün. Yani bu çok konuşulan bir şey değil ama belki altını çizmek burada dikkati çekmek açısından mümkün. Gördüğünüz gibi Urgar'ın ilk beşi dediğimiz yerler, birazdan zaten göstereceğim şeyleri hem yapılarıyla hem ürettikleriyle insanlık tarihinden son derece önemli şeyler yapmış olan dört bölgeden bahsediyoruz. İlginç olan şey 21. yüzyıl 2016'ya geldiğimizde bu dört bölgede bugün insanlık tarihinin en çok vahşetin yaşandığı en geriye düşmüş bölgeler olarak karşımıza çıkacak. Mısır, Orta Doğu... Pakistan, Hindistan'ın e, kuzey bölgeleri ve Çin'in e, özellikle yoksulluğun çok yaygın olduğu kuzeydoğu bölgeleri. O daha sonraki şey tutturdular mı? Tutturulmadılar <gülüyor> mı? Sonraki bir hikaye. Evet ilk çıkış hikayelerine baktığımız zaman şöyle bir şey verebiliyorum. E, Dicle Fırat Vadisi'nde bugünkü Irak topraklarına denk gelen bölgede 3500 ile 1500 yılları arasında ilk büyük uygarlık, Sümer uygarlığı. Zaten onu konuşmakla başlayacağız bugün. Hemen arkasından çok kısa bir süre sonra yaklaşık bakın 300-400 yıl tahmin ediliyor. Nil Vadisi'nde bugünkü Mısır topraklarında ikinci büyük uygarlık patlamasını görüyoruz. O da 2000 yıl boyunca sürekli olarak devam edecek olan bir uygarlık. Sonra İndus Vadisi'ne gidiyoruz. Pakistan'da Hindistan sınırında olan bir bölge burası aslında. 2500 yıllara ilk Uygar'da orada patladığını görüyoruz. Ve hızla e, bir, yaklaşık 1000 bir yıl sürdüğünü görüyoruz. bu, bu dedikleri, daha sonra Shank diye anılacak bu. Son, bugün son konuşacağımız bölgede orası olacak. Şimdi burada da 1700'lerde başlayıp ee, binli yıllar kadar 700 yıl boyunca ilk uygarlığın ortaya çıktı ha, bu ilk uygarlık dediğim şey bunlar kısa bir süre sonra bu dediğim tarihe arasında yaşadıktan sonra büyük şeyler yarattıktan sonra yavaş yavaş bu çöküşe giriyorlar ama bu çöküşe girme yerlerine bir şey gelmiyor anlamına değil o gelecek ayın konusu yani yerlerine başka şeyler geliyormuş <gülüyor> bu da hikayeye başlamadan son şeyimiz gördüğünüz gibi dünya bugün konuşmayacağız ama daha sonraki haftalarda konuşuruz İki bölge daha var. Hatta buraya şu anda bu yeni dönemlerde bir yedinci bölge daha eklendi Yeni Gine bölgesi. Dünya tarihinde birbirinden bağımsız olarak uygarlığın çıktığı yedi ayrı bölgeyi en azından biliyoruz şu anda. Dört tanesini zaten saydık. Bugün konuşacağımız dört tanesi. İki tanesi Güney Amerika'da tamamen izole zaten ortaya çıkıyorlar. Fakat çok geç bir tarihte ortaya çıkıyorlar. Binli yıllardan, bilaktan önce binli yıllarda ortaya çıkacaklar hem Güney Amerika'da hem e, Orta Amerika'da ve Yeni Gine'de de Papa Yeni Güneş'e de yani bugün e, Politeyda dediğimiz bölgede de ortaya bir ayrı uygarlık türü çıkacak. Şimdi bu şu anlama geliyor. Peki dünyanın geri kalanı boş mu şu anda? Hayır her yerde insanlar var. O geçen insanın dağılışını gösterdiği gibi geçen aydaki. Şu anda her yerde insanlar var ama bir tarafta Neolitik yaşamla birlikte yerleşik yaşama geçerek Önce köyler, sonra kentler, sonra uygarlıklar inşa eden insanlar var. Diğer tarafta hala dünyanın geri kalan bölgelerinde avcı toplayıcı kabileler faaliyetlerine devam ediyorlar. Ve üstelik bu günümüze kadar da devam edecek. Günümüzde hala Avustralya'daki Aborjin bölgesinde avcı toplayıcılar devam edenler var. Amazonlarda devam edenler var. Afrika'nın çeşitli bölgelerinde hala avcı toplayıcı olarak yaşayan kabileler var. Ve günümüz antipologları onlarla inceleme de yapıyorlar şu an. Ama dediğim gibi dünyanın birçok yerinde bu Başlangıçta istisna gibi gözüken yedi ayrı bölge giderek bütün dünya için bir kural haline gelecek. O zaman biz ilk ülkelerimizle başlayalım isterseniz. Orta Doğu'ya gidiyoruz ve Sümerlere. Milyattan önce 5 binlerde ilk ortaya çıktıklarını biliyoruz. Milyattan önce 5 nereden geldiği konusunda çok tartışma var ama bildiğimiz kadarıyla özellikle Dicle ve Fırat'ın kuzeyi Anadolu kıyılarından gelen bir halk. Mesopotamya'da o yüksek kuzey bölgelerinden aşağıya Kızıldeniz'e doğru iniyorlar ve e, alüvyonlu yüksek verimli topraklara yerleşiyorlar. Burada akarsularda son derece bol balık olduğu gözüküyor. E, çok fazla al hayvanı var. Çok şanslılar bu bölgede gider. Mesela Sherif Diamond e, ünlü şey tüf, e, tüfek mikropluçeliğin yazarı şeyi söylüyor. Coğrafi olarak şanslı bölgeler var. Mesela Ortadoğu bunlardan bir tanesi. Neden şanslı Ortadoğu? Çünkü Bugüne kadar evcilleştirilmiş hayvan olarak etobur, şey pardon otobur, e, senede bir her sene bir ya da iki defa döl verebilen hayvanları kazdırın. Bunlar 14 tane zaten. Bunların büyük çoğunluğu Mezopotamya'da Potamya'da yaşıyor. Eşek, e, sığır, koyun, keçi, domuz, bütün bunların varlığı zaten çok büyük bir avantaj. Mesela Güney Amerika'ya gittiğiniz zaman garibin bir bulup bulabildiği ve evcilleştirildiğiye yegeen hayvan, bugün lama diye bildiğimiz hayvan. Ve sadece taşımacılıkta diğerlerinin hiçbiri yok ortada. Dolayısıyla bu bölge biraz şanslı bir bölge bu anlamda. Al hayvanları çok fazla. Ve şu üç büyük şey, köy, köy gibi yerler birleşerek en iyi bildiğimiz Ur Uruk, Uruk, Lagaş ve Kiş adı verilen dört tane büyük kent devletinin Sümer'de yaklaşık milyonlar önce beş binlerde ortaya çıktığını ...görüyoruz. Aradan bakın bin yıl falan geçiyor. Bunlar artık e, şeyde ağaç toplayıcılık zamanında hatırlarsanız yüz bin yıllar, milyon yılları konuşuyordu. Şimdi biraz daha kısalıyor. Yüzlü binli yıllara geçiyoruz. Bu kentler giderip çekim merkezi oluyor. Ha, anladığımız kadarıyla önce dedim ya bu kentlerin etrafına surlar örüyorlar... ...çünkü saldırılar sürekli geliyor... Büyük ihtimalle burada ilk iş bölümlerinden bir tanesi şöyle ortaya çıkıyor. Bir bazı insanlar o çiftçilik yapanlar kendilerini koruması için bazı insanlar açar. onlar asker olmaya başlıyorlar bir tür. Ne için? Avcı toplayıcı kabileler saldırdığında şeyi savunabilmeleri için onlar sürekli olarak silah yapımını, askeri işlerle uğraşmaya başlıyorlar. Bir askeri elit ortaya çıkmaya başlıyor. Yine geçen ayki şeye gelen arkadaşlar hatırlayacaklar dedikodu teorileri Rahman'ın. O çok önemli. 150'yi aştığı zaman insan sayısı artık orada insanları doğrudan doğruya bir lider sadece dinleyerek yönetemiyor. Kurallara ihtiyacınız var. Kuralların ötesinde o kuralları uygulatacak kurgusal akla ihtiyacınız var. Yani bir soyutlama, tanrılar vesaire gibi Ve giderek bunların ötesi. Şimdi en çok bildiğimiz konu, bu dört tane şu bugün konuşacağımız dört medeniyet içerisinde en çok bildiğimiz Sümerler. Neden? Çünkü en fazla yazılı şey onlardan geldi bize. Mısır arkasından geliyor. En az bildiğimiz ise Hindistan olacak. Onu da biraz sonra göreceğiz. Burada Mirat'tan önce bu şehirlerde yapılan şu anda bulunan kazılarda, şey e, tabletlerden şunu öğreniyoruz ki Urub'da yaklaşık 24 bin göreme göre çok yüksek bir hatta e, La Ladaş'ta 19 bin Umma'da 16 bin kişi yaşıyor. Mirat'tan önce 3 binlerde. Ve çok kısa bir süre içerisinde bu insanların karın ve hayvancılıktan elde edilen ürünlerin dışında kalan, maden değerli taş, bu dönemde özellikle bir değerli taş çok önemli, obsityen dediğimiz şey. Obsityen bir tür siyah e, volkanik taş. Ne işe yarıyor? Obsityen hem sert hem şekil alması kolay olan bir taş. Ve Anadolu'da çıkıyor. Ve Anadolu'da bir anda o obsityenin çıktığı merkez, ticaret merkezi haline geliyor. Çünkü yani, orak yapıyorlar mesela. O çünkü kırılmadan şey yapabiliyorsunuz. Çok çeşitli bir çiçekler ve bu tür şeyler çıkacak. bir ticaret daha ortaya çıkmaya başlıyor. Ticaret tarihin bu döneminden itibaren değişik dokuşa dayalı bir ticaret. Tarihin bu döneminden itibaren milattan önce 3500'ler, 3000'lerden itibaren ticaretin son derece önem kazandığını görüyoruz. İki açıdan önemli, şundan dolayı önemli. Bir kez ticaret ortaya çıktıktan sonra artık sadece malları gönderip getirmiyorsunuz. Fikirler, düşünceler, inançlar, insanların farklı farklı şey, bildiği şeyler, bütün bunların deneyim kültürel değiş tokuşların yapılabildiği bir alanı da oluşuyor. Sümer tüccarları kısa zaman içerisinde görüyorsunuz, bütün Mezopotamya iki nehir arası olan bölgede çok ciddi bir şey oluşturmayı başarıyorlar, bir ticaret ağı oluşturmayı başarıyorlar. Sadece ticaret değil, o kent yaşamının getirdiği iş bölümüyle birlikte sadece tüccarların yanı sıra yeni şeyler çıkmaya başlıyor. O iş bölümüyle çünkü artık daha fazla insanı besleyebiliyorsunuz. Kimler ortaya çıkıyor? Mesela o tarımdan ayrılan bazı insanlar başlıyor, inşaatçılığa başlıyorlar. E, tekstilciler ortaya çıkıyor doğrudan doğruya bezle, şeyle ilgilenen. Çömlekçiler o dönem son derece önemli. Vira yapıcıları ortaya çıkıyor. En önemli şey sümen açısından baktığınızda yaşamın devamını sağlayan bir şey. Ve bu yeni gruplar aynı zamanda tüccarlarla birlikte bir şehirli yaşam tarzı oluşturmaya başlıyorlar. Bugün kullandığımız o civilization değil. Siviliz zaten şehirden yani bunun arap medeniyeti kullanıyoruz. Medeniyet, şehir anlamına gelen bir kavram. Ve esas bunların ürettiği şeyden ortaya çıkıyor. Düzenli ticaret, büyüyen inşaat, büyük inşaat projeleri, ziguratlar, şehirler inşaatı vesaire. Bütün bunlar gelirlerin artması beraberinde gelir. Denetleyici ve düzenleyici sınıfın da artık çok daha sofistike, çok daha güçlü bir sınıf haline gelmesini gerektiriyor. İlk dönemde artı ürünü nasıl takip ediyorlar? İlk dönemde mesela şöyle şeyler olduğunu biliyoruz Sümer'de. Daha sonra bunlar yazılı kaynaklara da geçiyor. Mesela çiftçiler gidiyorlar, üretim yapıyorlar. O ürettikleri artı ürünü gidiyorlar, rahiplere teslim ediyorlar, ziguratlar Burada temsil olarak görüyorsunuz. O temsil ettikleri zaman, temsil ettikleri miktar kadar rahipler, yönetici zırhıcı onlara bir tür şey veriyor kilden bir tablet veriyor. O kil tabletin her birinin bir değeri var. Mesela 100 kilo verirseniz siyah kil tablet 200 kilo verirseniz 2 tane siyah kil tablet. 300 kilo verir. daha sonra siz o kil tabletler sizin verdiğiniz gösterin. Kendi ihtiyacınız olan başka şeyleri tedarik edebilmeniz için değiş tokuşta kullanırız. Bir tür para gibi. Fakat sonrası bunu fark ediyorlar ki sayı arttıkça bu çok karışıklar neden oluyor. Muhasebesini takip etmek çok zor. O zaman de akıllarına işaretler koymak geliyor. İşte o işaretler ilk yazı dediğimiz şeyin ortasına çıkmasını sağlayacak. Şimdi şu bakın burası Ur Şehri'nin planı. Bu da bir tür görsel olarak hazırlanmış. Tarihleri en büyük o dönemin Şehri şey Sümer Şehri Ur. Nasıl bir şehirden bahsediyoruz? Şu gördüğünüz Dicle Nehri. Dicle Nehri kenardan geçiyor. Bakın, şehrin etrafını surlarla çevirmiş durumda Surların dışında bir kanal var. O kanal sadece surların dışında değil, aynı zamanda surlar de giriyor. Bakın şurada, şehrin içini geçiyor. Bu, şehrin dışında da tarlalar var. Şimdi hikaye şu bütün şey, Sümer şehirleri orada. Şurada da mesela ilk bir planını görüyorsunuz. 3 aşağıda yaşıtları aynı kanal geçiyor. Bakın şehrin tam ortasında şurada. Zigurat'ı görüyorsunuz. Zigurat esas olarak bir mabet olarak tasarlansa da o artı ürünün depolandığı ve rahiplerin yönetimini sağladığı yer. Ee, Zigguratın karşısında hemen kral, kralın oturduğu bölge var. Okulların olduğu bölgeler var şurada. Okul çok önemli. Niye ben bende? Çünkü artık yazıyı öğrenecekler, katiplere yetiştirmek. Ee, o katiplere yetiştirdiği yerler var. <gülüyor> Onun dışı insanların oturdukları şehir, pazarın vesairenin bulunduğu bölgeler. Şehirin içinde kanalların olması son derece önemli. Şimdi biz bugün çok basit şeyler gibi düşünüyoruz bunlar. hiç basit şeyler değil. Avcı toplayıcı kapitaleler bir bölgeye gittiklerinde yarı göçel olarak yaşarken işte bölgede dışkılarını bırakıyorlar, şunu bırakıyorlar, bunu bırakıyorlar. Oradan çekip gidiyorlar tekrar. Bir daha arkada hastalık. Yok bir şey yok. Tertemiz hava. Şimdi yerleşik yani, yaşama geçtiğiniz zaman karşınıza bir atık sorunu çıkıyor. Bu da olacak. E, hemen böyle kanalizasyonu falan öğrenmiyorlar. Bir, iki temiz su ihtiyacınız var sürekli. İkide bir avcı toplayıcılar. Neydi? Bunlar getir. Şehirin içine kanallar getiriliyor bu yüzden. Hem temizliği sağlayabilmek hem hijyeni sağlayabilmek. Şeyi fark ediyorlar, hastalıkların çok hızlı yayıldığını, yeni hastalıklarla karşılaşıyorlar çünkü. Hem yerleşik yaşama geçmekten hem hayvanları evcilleştirdikleri için hayvanlardan geçen hastalıklar. Bütün bunlar için su kenarları son derece önemli. Ve ilginç olarak göreceğiz, aynı mantığı diğer uygarlık alanlarında da birbirinden bağımsız olarak insanların bulabildiğini göreceğiz. Başka yerlerde. Bu gördüğünüz bugün yukarı bu Uğur'daki Ziggurat. Şu anda hala kazası sürüyor. Gerçek bu. Çok daha yüksek tabi. Ee, bütün aslında şehrin merkezini oluşturan Ziggurat dediğimiz bu tapınak. Rahipler var. Rahipler burada esas olarak rahiplerin misyonuysa burada dediğim gibi hem artık ürünü denetlemek ama çok daha önemli olarak demin atladığımız hikayeyi ve bir kısım var onu ekleyeceğiz. Esas olarak raibden en önemli şeylerinden o kanallar sadece hijyeni, temiz suyu sağlamıyor, bir başka şeyi daha sağlıyor. Yağmur mevsimleri geldiğinde Dicle Fırat taşıyorlar. E sen nehrin kenarındasın, nehrin kenarında o taşkınları nasıl engelleyeceksin? Bunu aslında ilk Çin'de daha çok bir şey olarak buluyorlar ama hemen Süperler'de vesairede benzer şey çıkmıyor. Buldukları ilk şey baraj yapmak değil. Nehrin kenarına çeşitli ev yapımı kanallar açılırsa sular taştığında fazla su o kanallara doğru gidiyor bir yandan hem sen ihtiyacın olan suyu alıyorsun hem de nemini taşkınından engelliyorsun peki bunu yapmak o kadar kolay değil ki bunu yapmak sonrasında çok ciddi matematik bilgisi gerektiriyor mühendislik bilgisi gerektiriyor İşte ilk ve mühendisliğin geliştirilmesi de rahipler sayesinde böyle oluyor sadece matematikle mühendislik değil başka şeyle de gerektiriyor yağmurun ne zaman yağacağını bilmen gerekir e ne yapıyorlar bu sefer gökyüzünü gözlemlemeye başlıyor. adamların vakti bol çalışan çok onlar ne yapıyor? Onlar boş vakitlerinde Zugrak'ta bu işlerle uğraşıyorlar. Dönemin akademisyenleri yani boş geziyor, boş kafalar şeklinde sadece kafa görüyorlar. E, gökyüzünü inceliyorlar. İlk astronomi bilgileri oradan çıkıyor. Yıldızların hareketleri, yıldızların hareketleri ve ayın hareketlerinden şeyi fark ediyorlar. Bazı dönemlerde meteziyi fark ediyor. Sular çekiliyor, bazen yükseliyor. Mevsimler takvim yapmak gerekiyor. Dolayısıyla aslında şu kitap. Ee, Noah Kramer'in bu kitabı Tarih Sümer'de başlar, Türkçe'de var olan. Bu bir şey değildir. Bu bir doğrudan doğru Sümeri anlatan bir metin değildir. Bu Noah Kramer, e, Türkiye'deki muazzzet ilmiyacı, şu anda e, uzun ömür versin, bir 90 bir sümer, bir araştır, 100 açtı mı? Bir Onunla birlikte e, e, dünya çapındaki en önemli iki Sümerolog'dan biridir. Evet. E, Türkiye'de de çok çalışmıştır Kramer, Noah Kramer. Bunların yaptıkları bütün işte Sümer dilindeki tabletleri çözmek evet. ve onları şey e, ve bu tabletler en fazla mesela biz çok az biliriz Çin'de yaşadığımız yeri bilmeyiz. Bu geçen hafta şey geçenlerde kendini patlattı ya her şeyde Sultanahmet'te o patlattığı yerin karşısında bir müze var. Arkeoloji müzesi bu şeylerin tabletlerin büyük bir çoğunluğu da orada. Bu tabletlerden çıkartılmış hikayeler vardır burada yani kendisinin en ufak bir katkısı yoktur o tabletlerden bulduğum mesela tabletlerin çevirisi var burada okul günleri ilk yağcılık örneği bir, öğ bir öğrencinin öğretmenine yazdığı bir yağcılık metnini alıp çevirmişler <gülüyor> o zaman da varmış Tabidenler, hepsi var ee, ilk mahkeme kararı ilk ilaç formülleri ilk ağaç gölgesinde bahçecilik deneyimi bahçecilik yapıyor ve onu yazıyor kağıdı alıyorlar ilk tufan birazdan konuşacağız onu ııı ee, kitap listeleri ideal kral nasıl olmalı metinleri ilk hukuk kuralları ağlayan tanrıca kutsal evlilik ayini nasıl olmalı boşanma nasıl yapılır Bayağı. yani birçok şeyi e, aslında Sümer'de yapılıyor onun için tarih Sümer'de başlıyor. diyor ilkler biraz sonra da göreceğiz oradaki ilkleri bu kitapta mesela sadece burada hani dedim ya bir roman gibi zevk alacağım bir inceleme kitabı değil sadece çeviriler ama bu çevirilerden mesela Sümer'de İnsanların nasıl yaşadığını, neler yaptığını ve aslında günümüze de ne kadar benzediğini de görüyoruz. Sadece günümüze değil, biraz sonra göreceğiz. Zaten bir kere bu uygarlıklar ortaya çıktıktan sonra, bugüne o şeyden de bahsettik ya, kurgusal akıldan bahsettik. Orada çıkan inanç, inanç ıı, kodlarının nasıl birbirlerine eklemlenerek günümüze kadar geldiğini de göreceğiz. Yani bugün düşündüğümüz konuştuğumuz birçok şeyin aslında nasıl ilk Sümer'de başlayıp sonra başka yerlerden geçip isimler değiştirerek günümüze kadar geldiğini göreceğiz. Peki gelelim tekrar geri döndüğümüzde rahipler. rahipler iki misyonu bir artı ürünün dağıtımını sağlayacaklar. İki daha da önemlisi su kanallarının yönetimi yani matematiksel mühendislik işleri. Su kanalları nereye kadar su verilecek, hangi dönem kapatılacak, hangi dönem açılacak yine evrim engellensin vesaire gibi şeyler görüyorsunuz e bu o yıkık Ziguratın tamam şey hali. Maket halinde tamamlanmış böyleydi. Dolayısıyla ilk kez karşımıza yazı dediğimiz şey çıkmaya başlıyor. İhtiyaçtan dolayı. Neyin ihtiyacından dolayı? Bir artı ürünü yönetmek için, muhasebe yapmak için yazıya ihtiyacımız var. 2, e, matematik yapabilmek için. Oradaki hesaplamaları yapabilmek için yazıya ihtiyaç var ve kil tabletler üzerine onu sonra fark ettim öğrencilerimiz hepsi tablet deyince şöyle bir tablet alıyorlar. tablet dediğimiz şey şu kadar bir şey avuç içine sığıyor ve şöyle bir uç, ince uçlu şeyle yazılıyor yani bu cep telefonu gibi bir şey düşünün onun toprak hali bir de yazın şeysi var o cep parmağını kullanmamak için ve e, son derece bürokratik bir mekanizma oluşmasını sağlıyor Sümerlerde bu şunu unutmamak lazım, belki altını çizmek lazım yazıyla ilgili bu ilginç bir hikaye çünkü. 20. yüzyıla kadar yazı yönetici sınıfların kendi aralarında kendilerine bilgi aktarımı yaptıkları bir şifreleme tekniğidir. İnsanlara ait değildir, genel halka ait değildir. Yazı kime aittir? Yönetici sınıflar Sadece onlar bilir. Düşünün işte Sümer'den başlayın Sümer rahipleri. Sonra Çin'deki rahipler bilecekler, şeyler bilecekler, Hint, e, Mısır'daki rahipler bilecekler. Roma'da üst sınıflara aitti Antik Yunan'da Sokrates bilir, Alisto bilir, Platon bilir Ama diğer halk bilmez çünkü yazma sadece onlara aitti Mesela hep şunu şu net bir, Biz Antik Yunan'ı kimden öğreniriz Oradaki yaşamı? Hepimizin bugün bildiği işte filozoflarda da Protogoras'dan Sokrates'den, Platon'dan Alisto'nun yazdıkları bunlar Mesela biz Antik Yunan'ı kadın elinden bilmeyiz Kadın dilinden. Yazma yok Antik Yunan'ı kölelerin bu gözünden Nasıl bir Yunan vardı bilmeyiz Yazma yok yazma sadece boş zamanı olan soylular ve yönetici sınıflara ait. Orta çağ kilisenin tekelinde Tamamen kilisenin tekerinde. 17. 18. yüzyıl Burjuvazi tekerini alıyor yazıyı. Ne zamana kadar? Ne ki 20. yüzyılla birlikte büyük savaşlar başlıyor. DTT yönetmek için daha fazla insana ihtiyaç oluyor. Önce kadınlar toplumsal yaşama katılıyor. Sonra yazı yayılmaya başlıyor. Esas yazının ve eğitimin üniversitelerin bile sıradan insana açılması 2. Dünya Savaşı sonrasındadır. Nüfus biter. Çalışacak insana ihtiyaç var. Artık üniversiteler sadece soyluları ve zenginleri okutarak ihtiyaç duyduğu şeyi karşılayamaz. Dolayısıyla kapılar öyle açılır. Yoksa dediğim sümerden itibaren yazı tarif boyunca hep yönetici sınıfların bir şifreleme tekniği. Şu işte tablet dedim. Neden acep cep telefonları Hayır, şey yaptı. Ha, Alpay abi'ınki bu dönemden kalmış. Serhat'ınki de bu dönemden kalmış. <gülüyor> ha, Alpay abi, akıl Serhat Alap'un'da. <gülüyor> <gülüyor> Serhat Alap'un'da. <gülüyor> <gülüyor> e, şu temsil olan şeyi gösteriyorum. E, bu şifreleme mi tekniği sonda. Çünkü bakın artık büyük bir bilgi var. Yani ağacı toplayıcı kabiliyenin bilgisi neydi? Coğrafya bilgisi. Şuradan şuraya gideceğiz. Nehir taşar gibi. Şu bitki yemecek, şu bitki yemeyecek. Şu hayvan şöyle avladır, bu hayvan böyle avladır. Falan. Bunlar aktarılıyordu kuşaktan kuşa. Şimdi bilgi inanılmaz büyüdü bilginin şeysi. Ateşle çalışıyor, o ateşin kaç derecede neyi erittiğini söylüyor, nasıl şekil verileceğini söylüyor. Bütün bunları sözel olarak aktarmak da mümkün değil. Dolayısıyla antropelik olarak sen çekin bu kafipleri yetiştirmesi artık çok önemli. Kuşaktan kuşa şu cümle hikaye bir cümle değildir, bilgi iktidardır o iktidarı sürdürebilmek için bilginin sürekliliğini sağlayabilmeniz lazım. Bilginin sürekliliği için de yazıya ihtiyacınız var. Bir ihtiyaç olarak yazı ha, halde. Ve o yazının devrimini görüyorsunuz. <gülüyor> Başlangıçta kil tabletlere bildiğiniz e, resimler yapıyorlar. TikTok şey deniliyor bunların. İşte e, hierogite benzer şeyler yapıyorlar. İşte baş Sonra giderek bakın bu bir yaktan önce 3200'lerde sonra giderek bu şeyleri ...daha soyut hale getiriyorlar. <gülüyor> Neden? Çünkü bunları... ...resimleri yapmak çok uzun sürüyor. Halbuki kağıtı bilmiyor. Hani bu şey gibi düşünün... ...bir aralar steno vardı ya... ...söylenen hızlı yazmak için şey... ...giderek stonoya dönüştürüyor aslında rahipler... ...şeyler bunu. Önce baş yapıyor... ...sonra yatıp yapınca daha hızlı olur diyor... ...sonra şöyle çöp adam gibi yapmaya başlıyor... <gülüyor> ...derken çöp adamı da Geçe tıktık şu iki çizgi baş olsun diyor. Bu artık yeni bir alfabenin doğuşu. Buradan alfabeye doğru gidiyoruz. Mesela kuş, su su önceki bir birden şöyle yazdım bu su olmaya başlıyor evet, ee, tabi ama bütün bunları ezberlemek diye de bir sorun var artık yani şu daha okurabilirken şey tarafından artık öteki daha şifrenemedi kriptoloji tekniği gibi bir şey haline geliyor al oku mesela kolayca buyur <gülüyor> <gülüyor> Okul mu izin? Ne diyor? Genelde şey, şey yapıyorlar. Çift tabletleri dört sütuna bölüyorlar. O dört sütun içerisinde kareler oluşturur. İşte o anlattıkları dertleri neyse o dertleri yazıyorlar. Ben okudum. Ben okudum. Teşekkür Kral rahiplerin zaten başı. Kral rahiplerin başı olarak onu tek başına paylaştırılması değil. Rahipler onun bir sözcüsü. Şöyle bir şey de yoktur. Bakın o tarihte hiçbir zaman bir tek adamın yönettiği bir devlet tipolojisi yoktur. Yani biz evet şeyleri konuşuruz. Mesela kral. İşte ne bileyim padişah. Padişah ki padişah boğuyorlar işte. Padişah eğer yanındaki adamlar olmazsa hiçbir ilgilenir. Bunlar simgedir. Kral simgedir. Esas olarak orada bir yönetici sınıf vardır. Burada da asker ve rahiplerden oluşan bir elit var. Kral onların simgesi. Biraz sonra şeyi göreceğiz ama krallar kendilerini nasıl şey yaptıklarını biliyor. mi? Artı ürünün dağıtılması doğrudan rahiplerin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkıyor. Ve giderek bu daha sofistike bir hal olur. Bakın bunlar ilkler... Anne sen bunu seversin bak. <gülüyor> bu da tarihte ilk müzik. Evet. Arp yapmışlar ve bu arp beş telli çapraz olarak geliyor ve müzik hakikaten çok önemliymiş hayatlarında. Arp mı? Teleyizceği. Hı? Arp mı? Hayvanı kesmişler. Bazı aldık çektikleri zaman tın diye ses mı, gelmiş. Bundan demiş gerersek böyle tın. Tın. Varsa <gülüyor> evet. tın. Şimdi gösterici. Ailem. aile Çeksene orayı. Sen oradaymışsın gibi anlatıyor musun? Oradaymışsın. Oradaymışsın. Oradaymışsın. Oradaymışsın. Hayat söyleymişsin. Zaten orada şey yazıyor. Artık sonradan gerek yok. Vatandaşa Vatandaşa söz hakkı de Demokrasi böyle bir şey işte. Hı. Mehmet tüysüz oluyor sadece. Toplamın yok. <gülüyor> Allah şey görüyor. İlklerden edildi, hak eden. Burada önemli olan şeyler. Mesela ilk gördüğümüz heykeller bunlar milattan önce 3500-4000'e şey yapılıyor, tarihleniliyor. Ne? İşte tekerlekle kul tekerleği kullanıyorlar. Hem iki şekilde kullanıyorlar. Bakın şurada hem taşıma için kullanılıyor hem savaş arabalarında kullanılıyor. <gülüyor> Saban çok önemli. Tarımdaki artı ürünü bir anda beşe ona katlıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Tarımdaki ürünü katladığınız zaman tarımı daha az insanla yapıp daha fazla insanı tarım dışına çekip asker, bürokrat ve farklı zanaat vesaire dağlarına şey yapabiliyorsunuz. Aa, bakır ve altın ...şeyler üzerine... ...sünvermemize kadar... ...gölüyefler... ...yapabiliyorlar... ...çok güzel şeyler kalıyor desenler... ...onu birazdan daha ayrıntılı göreceğiz... ...altını çok güzel işliyorlar... ...şu mesela bir kral kaması... ...görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... ...krallar için yapılmış bir kama... ...bir boğa kafası... ...şu çok önemli... ...bunun ne olduğunu... ...oradan anlarsınız. <gülüyor> ...fakat bu mesela... ...bizim şeyi çözdüğümüz... ...işte oradaymışım gibi anlar... ...bu bir mühür... ...silindir mühür dedikleri şey... ...hani basıyoruz ya bu ...onlar... Niye çok önemli o? Onunla şeyi öğreniyoruz daha sonra. Mesela bu mühürlerin bir kısmını Hindistan'da, Indus Vadisi'nde bulundu. Hindistan'daki bazı mühürlerde şey de bulundu. Sumerlilerin kazalarında. Buradan ve sonradan tabletlerden de anlıyoruz ki kısa bir süre sonra bu medeniyetler ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra aralarında bir ticaret bağ kurulmuş. Ticaret yapıyorlar ve birbirleri biliyorlar artık iletişim var aralarında. Bu mühürler sayesinde çözüldü mesela aralarındaki o ilişkinin varlığı. Mesela bir başka bir gölge dikkatinizi çeken bir şey var mı? İki rahip bir tür baş rahibe bir bilgi veriyor. Dikkatinizi çeken bir şey var mıdır burada? Yıldızlar mı? Güneş şey? sistem. sistemi. Dünyaktan öfü üstün Evet. Biraz yakınlaş bir hissini buyurun. Güneş, dünya, sen. ay, merkür, neptune, 2000 defasında neptune. Ayı da gezegen olarak sayıyor görüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Abu <Ha>, gördüğünüz <gülüyor> öyle. Bir hafta önce 2000 nereden bahsediyordu? 2600 ver. Yani <gülüyor> sistem çözüldü. <gülüyor> sistem tamamen. Çünkü ya. tabii. Yani şeyi anlamayın. Orta çağda daha sonra rahipler diyecekler ki dünya düz. Yani. dönmüyor, evrenin merkezinde dünya var güneşi, o şey düşünmek <gülüyor> o olay çoktan çözülmüş Raide başka bir noktada var ve bakın bugün hala kullandığımız Sümerlerden kalan miras nedir? E, bizim hepimizin kullandığı bütün insanlığın kullandı. 24 saat evet. günü 24 saate bölmek saati 60 dakikaya bölmek tabi çünkü altını sistem kullanılıyor Önce 2400'e kadar altılı ve ondalık sistemi, onluk sistemi e, kullanıyorlar. Sonra altı tabanlı sistemi kullanmaya geçiyorlar. Log 6 diye bize matematikte öğrendik, logaritma altı var. Altı tabanlıya göre öğretmeye geçiyorlar. Ve bu altı tabanlı sisteme göre günü parçalıyorlar. 24 saat, 1 saat 60 dakika, 60 dakika, 60 saniye. Bunların hepsi Sümer'den bilen, şu gördüğünüz bir Sümer tatbimi o döndürülerek takvimdeki gün, ay ve şey bir, bir araya getiriliyor ve yıldızların durumunu da buradan çözüyorlar. Pi sayısını buluyorlar yaklaşık olarak. 30 dereceyi bölüyorlar. Daha iyi yapmak zorunda çünkü o şeyleri yapacaklar. inşaatları yapacaklar. Bütün bunlar bilme. Ve çamberi çevresini ve alanını çözdüğü şey yapmayı Olur. başarıyorlar. Evet. Çok iyi. Ve 2500 yıl içinde bakın 5000'lerde geldiler. Fırat da 2500 yıl içerisinde devasa şehirlerden oluşmuş. Bu biraz evvel göstermeye çalıştım. Uygar'ın çeşitli aşamalarından geçerek gelmiş. Büyük şehirler oluşturmuş bir şeyle karşı karşıyayız. Şimdi bugüne kadar ama hala daha şöyle durumları. Bunlar hala da kent devletleri halindeler. Ayrı ayrı şehirler var. Her şehrin kendine ait kralı var. Her kralın şimdi birazdan göstereceğim. Çok geniş bir Sümer Tanrı pantheonu var. Çok geniş Tanrı şey. Hepsine birden inanıyorlar ama her şehrin koruyucu Tanrısı ayrı. Dolayısıyla şehirler birbirleriyle savaşırken o Tanrılar adına savaşıyorlar. Allah için para için değil veya artık için, için değil. Tanrılar için savaşıyorlar genelde. E dolayısıyla o pantheon içerisinde kim güçlü Tanrı kavgaları vesaire de var. Ama hala da kent. Şimdi buradan bir merkezi devlet yani bundan sonraki tarihi bir merkezi devletin çıkması gerekiyor. Ama ondan önce bizim bu tanrılara bakalım kim bu sürekli kavga eden savaşanla. Bu gördüğümüz bir e, Sümer Tanrı Pantealını en çok tanınan tanrıları heykeller ait. En bilinen ve en büyük tanrıları Anu. Gök Tanrı. Anu kimdir? Anu daha sonra Antik Yunan'a geldiğinde hepinizin tanıyacağı Zeus olacak. Tanrıların tanrısı şu tepede gördüğünüz en büyük arkasını böyle kavuşturuyor şey ilginç olan hikaye bu çok tanrılı dinlerde e, doğaya ve insana ait olan her şeyin bir tanrısı vardır aslında bu, bütün tanrıların toplamı bugünkü tek tanrıya kadar ulaşır ve her biri bir parça halindedir bunlarda fakat bu tanrılar aynı zamanda bir iki tane önemli şey vardır semavi dinlerden farkı soyut değil somutturlar resmedilirler İki, bunlar da insanlar gibidirler. Severler, kızarlar, ihanet ederler, yalan söylerler. Zaman zaman da insanlarla da ilişkiye geçerler. Anı yani da böyle biri, tıpkı Zeus gibi. Enki Mezopotamya'nın en önemli tanrıçalarından biridir. Tanrıçadır, şu şeyde görüyorsunuz solda teyze. Üç tanrıçası yaratıcı olduğundan ve esas olarak bilgelik tanrıçası olduğundan, yani bilgelik taşıyıcısı olduğundan enki en önemli tanrıçalardan biridir. Ennil daha sonra mezopotamya mitolojisinde de veya Belumda olacak. Sümer Pazmanı zamanla Anun'un yeri. Ha bu tanrılar zaman zaman yer değiştirirler. Çünkü Anun'un şehri eğer şey e, Ennil'in şehri Anun'un şehrini yenerse bu demek değil ki yani Ennil biraz daha güçlü yani Ennil yavaş yavaş Anun'un yerine çıklar. E, i̇lk yeryüzü hakimidir Ennil. Tufan efsanesi şeyle başlar. Ennil'le başlar. Yani semavi dinlere gelmeden biraz sonra görürüz. İlk Ennil tufanı yaratan tanrı. Şimdi Bu kadar değil Şimdi bunu koydum bu çok erotik bir şey Ama bundan daha vahimleri var onları koymadım artık size <gülüyor> yani Şeyi anlayın diye hani Süper şeyini anan Ya öyle bildiğin gayet de şey bu konularda Son rahat <gülüyor> Mesela Sin var Ud var Ereşil var Bütün kültürlerde olan Ay Tanrısı Adı değişir Güneş tanrı şeydeki Ra gibi bu e, ah, sizdeki güneş. Eski kal yeraltı dünyası tanrıçasıdır. Bütün şeylerde e, cennet cehennemde idarede. İki Hı -hı. tane çok önemli tanrı var. İnanla aşk tanrıçası ve savaş tanrıçası. İnanla bir kadın da. İnanla çok zampara bir hatumdur. Çok zampara bir tanrı. E, şu gördüğünüz de Dumuzi. Dumuzi e, yaşamın aslında şeysi İlkbahardan sonbahara geçiş ve çiftçiliği. Evet Dumuzi dediğiniz şey bugünkü Temmuz ayına ismini veren kişidir. Sonra Temmuz'a dönüşecek olan. Yani yazın bitip sonbaharın başladığı dönemin ee, Dumuzi ile inanmadığım maceralar öyle pek hayırlı maceralar değil. Vakti <gülüyor> <hatı> onlardan anlamıyorsunuz. <gülüyor> da. <gülüyor> Daha vahim de vardır. <gülüyor> Bu bizim tanrıçımız hepimizin. Şurada hemen oraya al sevgilini. ninkasi. Mira tanıdık olsun. Çok önemli bakın bu kültür mesela şeyde daha sonra başka yerlerde de göreceğiz. Bu Bulgar halkının kendi tarafları bunlar öyle o kim kimi yaptı ne yaptı kim meselesi değil. Altı bardakta dünya tarihi şu kitap, yani bu da Uygari Tarihi, altı bari. ilk bölüm biradır. <gülüyor> net olarak şunu söylediğiniz zaman e, çok defa esprili bir şey söylemiş olmazsınız. Biri olmasaydı insanlık tarihi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> çok, şimdi bakın arkadaşlar, bira, <gülüyor> dinkası neden çok önemli? Bira dediğiniz şey, hani bir Sümer medninde yazdığı gibi, ben e, onu söyleyeyim, oradan devam edin. Bira sıvı ekmektir, ekmek sıvı biradır. Şimdi, Aldı, arpa. Kayıt İlk geliştirdiler yani. çiftçiler. Ne zaman çıktığını tam bilmiyoruz bir anı. Bilal'dan önce on binlere götürenler var ama yazılı kayıt yok evimizde. yazılı kayıt dört binlerde tarifi var. Dört 4000 yıl. yılında var kaydı. Mısır'da. Ha? Mısır'da. Ne Mısır? canım? Burada var. Mısır daha sonra. Mısır biraz farklı. Mısır'ın tarifini göstereceğim. Onu sana yapacağım Mehmet Güçsuz. O çok güzel. Ya bunlardaki hikaye şu arkadaşlar. İlk arası arpayı alıyorlar ve genelde çorba yapıyorlar bu arpa şeyinden. Çünkü o arpayı biliyorsun Arpa ve buğdayı işte pişirmeden veya öğütmeden yemek mümkün değil. Dolayısıyla bunu daha ziyade çorba yapımında kullanıyor. Çorba kalınca bir fark ediyor ki çinleniyor ve mayalanıyor bunlar. Tadı biraz daha ekşi oluyor. Bu da bile güzelleşiyor da böyle da iyi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir de şey fark ediyorlar ki bozulmuyor. Şimdi bozulmaması önemli. Öteki şey olarak beklettiğiniz zaman e, hayvan geliyor yiyor böcek geliyor yiyor bilmem ne geliyor e bu test diye koyuyorsun kapatıyorsun bozulmuyorlar ve daha sonra giderek bakın şu bölge de görüyorsunuz şurada biraz daha şeysi var ee, kanıçla içiyorlar birayı bir şey ortaya geliyor e, sürahi onun içerisinden insanlar Şimdi buna çok düşündüler. <gülüyor> ya dediler Sümerler'in şu teknolojisi var. Bu şey, silindirin ortaya çıktığı dahi önce, 2600. önce 2600'de Sümerler teknolojik olarak artık o birayı süzebilecek durumdalar. Şu anda filtresiz bovulu içiyorlar. Şey, <gülüyor> hani, <gülüyor> arpa parçaları ve şey parçaları içinde duruyor. Dolayısıyla kamışla içmek zorundalar. Ama süzme tekniği var. Neden süzmüyorlar da kamışla içmeye devam ediyorlar? Sonra anlıyorsunuz ki bu aynı zamanda bir sosyalleşme. Bu şu mi Aynı kadehten içme. Bugünkü şerefe şeyin de kaynağı. Bu içinde zehir yoktur ve ben sana dostlukla geliyorum. Senin içtiğinin aynısını ben de içiyorum. Sana bir düşmanlık beslemiyorum. Seninle birlikte içiyorum mantığına gelen bir sosyal paylaşım başarı olduğunu görüyoruz. Ondan sonra da tarih boyunca birisine bir şey ikram edildiği zaman... Her seferinde ondan ilk önce ikram eden içer ki içtiği zehirli değil. Onu anlatabilmek için. Evet. Biraz daha geçtik. Böyle bir hane iş, iş yapar mısın? He? Böyle bir hane iş yapar mısın? Ne? Ne yapar mısın? Böyle bir hane iş yapar mısın? Valla Sümer Pap diye açalım da net birisi. Sümer Pap diye açalım. Halkla diyavaylı mı? Efendim haklı diyavaylı mı? Laf atıyorlar abi. Işte. <Gülüyor> Şimdi tanrılardan söz etmişken, e, hepinizin tanıdığı Gılgamış'tan söz etmeden olmaz. Ben, bu kadar bin kadar geldikten sonra Gılgamış. Gılgamış fakat şöyle bir şey. Bak dedim mi hani Tanrı Anu biraz böyle hani hem insanlarla hem e, tanrılarla ilişkiye giren bir tanrı bu Yunan mitolojisinde de vardır Yunan mitolojisinde yarı tanrı yarı insanlar kim var Herkül vardır hepimizin bildiği Zeus'un birkaç amağından doğmuştur yarı tanrı yarı insan Gılgamış da öyle efsane Gılgamış da yarı tanrı yarı bir e Urk kralı daha sonra yazılı belgelerden gerçekten yaşadığını biliyoruz Gılgamış'ın bir Urk kralı olarak hatta 2003 yılında bu tam ispatlanmadı hala çalışıyorlar Alman arkeologlar e, Gılgamış'ın mezarıyla ilgili olan tarif edilen yerlerden yaptıkları bir kazıda bir mezar buldular. Bunun Gılgamış'a ait olduğunu iddia ediyorlar ama dediğim gibi o kazı 2003 yılı hala devam ediyor. Daha tam ispatlanmış bir durum değil. Nedir Gılgamış destanları yani? ilk yazılışı 2500'ler önce. Sümerce 12 tane kitablet yazılmış durumda. Toplam 2900 satır. Fakat bizim elimizde %40'ı yok. Yani Sadece %60'ını bulabilmiş ve çevirebilmiş durumdayız. Yani Gılgamış hala eksik bir destan. Çok ilginç bir hikaye. Buna da hemen devam edelim. Sadece de sadece 6 Ekim 2015. Yani daha yeni. 4 ay kadar evvel. Süleymaniye'de bugünkü Kürt bölgesindeki müzeye bir Iraklı kaçakçı geliyor. Kil tabletlerim var abi diyor. Adamlar 80 dolardan hepsini alıyorlar. Ee, tanesi 80 dolarla ve tabletlerden bir tanesi Gılgamış'ın çıkıyor. Yani bir kısmı da şu anda kuva ormanlık adam bunu bilse 80 dolara verir mi? <gülüyor> Milyon dolar için Gılgamış'ın eksik taraflarından biri. Ee, Süleymaniye Müzesi alıyor işte. Şimdi Amerika'ya gitti. Çözdüler. Ee, bir ormanda, tanrıların ormanında geçen bir, bir eksik olan bir bölüm daha tamamlandı. Yani böyle böyle tamamlanıyor. Bulundukça Hani bu saatten sonra artık buludur mu bulunmaz mı o da ayrı bir şey yani bu kadar yıkıntının üzerine <gülüyor> ama elimizde en azından Gılgamış ile ilgili bir bölüm daha tamamlandı. Gılgamışın hikayesindeki önemli olan şeyle bakın o tamamen kültür olarak biraz haber söyledim günümüze kadar gelen o kültürel inanç formları nasıl geliyor? Gılgamış gibi, yarı tanrı yarı insan bir şey e, buruk kralı. halk Gılgamış'ı çok seviyor fakat Gılgamış halkına hep kendisi gibi olmasını istiyor. Çok çalışkan, çok şey sürekli olarak halkın üzerine baskı kuretinden Tanrılar'dan diyorlar ki ya şunu biraz burnunu sürtün şey yapın falan diye. Tanrılar Gılgamış'ı bir anlamda hani o burnunu sürtmek, bir anlamda hafif cezalandırmak için Enkidu diye bir yaratık gönderiyorlar. Enkidu şöyle bir yaratık bir orman canavarı olarak tasvir ediliyor ama Anladığımız kadarıyla Enkidur'da aslında orada temsil ettiği şey... ...Gılgamış aslında şehirleşmiş yerli insanı şehit temsil ediyor... ...şehirleşmiş medeni insanı temsil ediyor. da aslında şeyi temsil ediyor. Hala avcı göçede kabileler halinde olan. Çünkü daha mesela medresliğine geçiyor. Kötü kokuyor, avlanıyor, şey, şehirli değerleri yok falan filan. Gılgamış önce bununla üzerine bir tane şey gönderiyor. Sümer'den bir ne diyelim... Ee, Güzel. Ha? güzel bir hatun gönderiyor evet. hatun o da niye o kadar düşündüm ne diyeyim dedim yani şey yozma diye geçiyor da testanda yozma evet. demeden nasıl tarif edeyim diye gönderiyor <gülüyor> benim okuduğumda okuduğum daha yok, ne kadar sonuç <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, o onu etkiliyor kendisine şey bağlıyor aşık ediyor vesaire ondan onu yıkıyor güzel parfümler sürüyor, güzel kokmasını sağlıyor, şehre getiriyor. Ya yani ilk dedi de eğitimini o kadın veriyor. Destana göre. Sonra bunlar Anadolu'da karşı karşıya geliyorlar evet. ve kavga ediyorlar. Tanrıların isteği. Ve fakat tanrıların beklemediği bir şey oluyor. İkisi de birbirini yenemiyorlar ve çok iyi arkadaş oluyorlar. Des bu buradan aslında destanı çözdüğünüz zaman, yani bir çözümleme yaptığınız zaman Avcı toplayıcı kabilelerin e, yavaş yavaş şehir hayatına asimile olduğunu belli aşamalardan geçerek anlıyoruz. Bu asimilasyon sonucunda gılgamışlar hikaye şeye devam ediyor. E, Gılgamış ve e, Enkidu birlikte maceralara gidiyorlar. Mesela bu eksik maceralardan biriydi. Bir ormanda Huwabu diye bir canavarla birlikte savaşıyorlar vesaire. Ee, Tanrı İnana'yla bir maceraları var. Tanrı İnana Gılgamış'ın bu kadar cesur olmasından dolayı o biraz evvel gördüğünüz bir e, güzel Tanrıça e, aşk Tanrıçası Gılgamış'a benimle evlen diyor. Gılgamış da diyor ki diyor, Kiminle ne yaptım belli değil ben seninle evlenmem diyor. İnana bunun üzerine Gılgamış'a çok güzel onun üzerine bir boğa gönderiyor Tanrıların dağından. Gılgamış şey birlikte boğaya karşı savaşıyorlar enkidu falan. Böyle maceralar var. Bizim bunlar bunlar çok uzun hikaye. İstiyen alır. Türkçe'de var. Baskısı okursunuz. İlginç olan hikayem şu. Bu sırada Enkidu ölüyor. Enkidu'nun ölmesiyle birlikte bir savaş şeyin sonucunda Gılgamış ilk defa bir ölüm şeyiyle karşı karşıya kalıyor. Ya bir ölüm diye bir şey var. Ve o büyük bir yara açıyor kendi içerisinde Enkidu'nun ölümü. Hatta o yeraltı altı tanrısıyla ilişki kurup Enkidu'yu çağırıyor ve ne olduğunu orada öğrenmeye çalışıyor. En asıl e, diyor da, orada öğreniyor ki utma piştim diye bir bilge var. Kim bu bilge? Utna içtim. Tanrı Endir'in insanları cezalandırmak için dünyaya tufanı gönderdi ve yedi gün yedi gece boyunca dünyanın sular altında kaldı Utna içtim ise Tanrı'nın ona haber vermesiyle bir gemi yapıp geminin içerisinde her hayvandan birer çift alıp yedi gün boyunca o hayvanları korudu erken dönem Nuh'la karşı karşıyayız ve ona uzun bir ömür verilmiş olan bir bilgi. Bakın tarihsel milattan önce 6600'dan bahsediyoruz. Daha ortada Tevrat, Berat hiçbir şey yok. Nasıl açıklıyorsunuz bunu? Neden? Kültürel geçişler. Ha, oradan geçti. Tabii. Hepsorular oradan geliyor. Ve onun da bir şeyi yani, var. Yani gerekliliği var mı acaba diye. Şöyle Hı. ona geleyim şu bitirmemek. Uta piştimeye gidiyor. Bakın bir başka benzerlik daha şey yapacaksınız. Uta piştimeye gidiyor. Utlap iştimle işte konuşuyor ölümsüzlük iksirini vesaire istiyor. Işte. Utlap iştim diyor ki ölümsüzlük yani diyor bu diyor çok istemilir bir şey değildir. Yani ben bak 900 yaşıma geldim falan istemiyorum. Ama illa evlisi arada dayanıyor. En son diyor ki bir denizin altındaki bir otu tarif ediyor. Bu otu aldığı zaman bu ölümsüzlük otudur. Bundan yapacağını ikisi ölümsüzlük. Gılgamış dalıyor şeyden buluyor otu otu alıyor çantasına heybesine koyuyor. ...Uruk şehrine geri dönmek üzere yola çıkıyor. Yolda çok yoruluyor bir ağacın altına yatıyor ağacın altında uyurken bir yılan geliyor ve otu çalıyor. Yani, ölümsüzlük. ölümsüzlük gidiyor. Şimdi Ay, geldik bir başka hikayeye. Bu hikayeye döndüğünüz zaman da bu da Türk İslam şeyinde, e, folköründe lokman ekim dediğimiz hikaye. Yılan çalıyor, ölümsüzlük gidiyor. Ondan sonra her bahar yılan deri değiştirip gençleşmeye ve yaşamını devam ettirmeye devam ediyor. Gılgamış şehre dönüyor, çok üzülüyor ama sonra anlıyor ki aslında sosyal mesaj geliyor hemen arkasından. Anlıyor ki ölümsüzlüğü aramak değil, yaşamı güzel yaşamak önemliymiş. İşte bir daha şeyle konuşuyor falan o Tanrı vasıtasıyla arkadaşı iyi duyular. Ondan sonra düzgün bir yaşam geçiriyor. kız esnağı göre. Yaşadık, Şimdi hikaye mi? şu sizin söyle. Buyurun. Kılgamış e, e, dünyadaki ilk depresyon olarak, depresif insan olarak. E, Doğrudur. Yani bunu evet, ya, yazdım. Depresyonu olan <gülüyor> depresyon olarak. Ama buradaki hikayede Bence esas önemli olan şey şunu yakalayabilir o sizin dediğiniz gibi neye bağlıyoruz. Büyük ihtimalle çünkü bu tufan söylencesi bütün şeylerde var. Ee, kültürlerin hepsinde var. Tufan söylencesi iki şeye bağlı olabilir. Bir antropologlar diyorlar ki özellikle diyorlar e, nehir taşmaları vesaireden dolayı o dönemde ve nehir kenarlarına yerleşti. Onun için bütün kültürlerde. Ben biraz daha ikinci açıklamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, yerleşik yaşama geçmeden çok kısa bir süre önce, zaten yerleşik yaşama geçiş tam o aşamadan sonra oluyor. Son buzul devri bitti Avrupa'da. O son buzul devrinin bitmesiyle birlikte devasa buzlar eridi. Böyle buzul devri deyince basit buzları düşünme, küp, buz falan değil Dağlar, bağlar eriyor yani. İnanılmaz taşkınlar ve seller oldu. Ve bence o insanoğlunun aklına kazındı tufan olarak. Yani ikinci açıklama budur. Çünkü bu bir kere her yerde oluyor. Çünkü buzul devri bitiyor. Yaklaşık bu günümüzden 12 bin yıl evrene tekabül ediyor. Özellikle Avrupa üzerine Mısırpotamya devasa sular akıyor, coğrafya değişiyor, denizler aralar dolmaya başlıyor vesaire ve bu büyük ihtimalle insanlığın suyla olan büyük bir tecrübesi. yok kuşaktan kuşlar yayılıyor. O tufan yani, tanrılar bizi cezalandırdı. Niye cezalandırdı? Bilmiyoruz ama bir şekilde cezalandırıldık yani. Yoksa bu kadar niye boğulalım falan? Ne sonuçta şeye kadar geliyor, kadar geliyor hikaye. Bu iki açıklama var dediğim gibi. Bir nehir taşkınları bir de bu e, buzul devrinin sonundaki serba var. Şey. İkisi birbirine bağlı. bağlı. Nehir taşkınları da buzullarla ilgili. E ama bir de hani şey doğrudan doğruya aylık nehir şey yıllık nehir taşkınlarına bağlı yani her şey. Şimdi kaldığımız yerden devam edersek bu son şeyde Mirat'ın önce 2400 dolaylarında Sümerkentler arasında savaşlar sıklaşıyor ve bu gördüğünüz yakışıklı arkadaş Sargon, Kral Sargon İlk defa işte Sümer kentlerini birleştirip bir merkezi devlet kuruyor. Şimdi artık kent devletinden büyük devletlere tırnak içerisinde antik imparatorluk da diyor tarihçiler buna. Yavaş yavaş geçinme dönemi. Artık toplumların çok daha karmaşıklaştığını görüyoruz. Profesyonel askerlik, rahiplerin misyonlarında giderek güçlenme, yönetici tabakatı çiftçilikle geçirmeyen iki önemli tabakanın ortaya çıkması. Zanaatkarlar, elleriyle iş yapanlar. Ve tabi en önemlisi bütün bir medeniyetin taşıyıcısı olacak olan tüccarlar. Bu dönemde altın, bakır ve gümüş çünkü yavaş yavaş bronz çağına doğru gidiyoruz. Artık sadece kil taşlar şey yapmıyor. Metali işlemeyi beceri yapmaya başlıyorlar. Ateşi evcilleştirmenin en önemli tarafı o. Bronz çağı dediklerimiz artık o biraz evvel gördüğümüz kamaları yapmaya başlıyorlar şeylere şekil vermeye başlıyorlar ziynet eşyalı gibi o boğa çok önemlidir bütün kültürlerle onları yapmaya başlıyorlar geniş bir ticaret daha oluşuyor tüccarlar tarafından bir ticaret daha sadece antik mezopotamya sınırlı değil bakın bu antik dönemin e, bakır ticareti nereyle yapılıyor doğrudan mısırda mezopotamya arası gördüğünüz gibi şehir merkezleri var Ur. üzerinden geliyor bakın Kıbrıs onu daha sonra şeyin sonunda anlatacağım Kıbrıs üzerinden geçiyor mevziz nile kadar geliyor ve bu dolayda bütün bir bakır ticareti yapılıyor. Deniz yoluyla da yapın. Deniz yolu da yavaş, yavaş yavaş bakın bu ikinci büyük trade route bu daha sonra şeye geçecek. Mezopotamya aynı zamanda nereyle yapıyor bakın iki ayrı bölge yapacak bir Mısır'dan iki Hindistan biraz sonra konuşacağımız Harap boydan. Dolayısıyla aslında hepsi birbirinin yavaş yavaş o tüccarlar vasıtasıyla biraz evvel söylediğim kültürel geçişler ortaya çıkacak e dedik kural şimdi bu devlet olunca iyice ciddi kurallara ihtiyacı var hadi gılgamış gene kafayı kesiyordu bafayı kesiyordu yapıyordu kurallar hukuk dediğimiz Murat, şey aslında çok daha öncesinde biz görüyoruz sümerkil tabletlerinde kuralları görüyoruz ama hep Murat. o kurallar genelde şeye göre bir olay oluyor o olaydan sonra bir çıkarsama yapıp bir kural koyuyorlar hamur abi ilk defa bunları hani istediğimiz şey yapıyor bir sınıflandırıyor <gülüyor> kodifikasyon yapıyor e Kim ne yapacağız Kime ne yapacağız dediğimizde de ilginç şeyler var. Bir şunu öğreniyoruz o dönemde vatandaşların özgür vat kölelik var tamam. Ama köleliğin dışında bir özgür vatandaşların içerisinde de bir üst sınıflar var ve alt sınıflar var. Çünkü üst sınıflara kısasa kısas yapılırken alt sınıflar belli paralar ödeyerek yırtabiliyorlar gibi. Hani üst sınıftan birinin gözünü çıkartırsan senin de gözün çıkartılıyor. Alt sınıftan birinin gözünü çıkartırsan 60 şeker ödüyorsun oluyor bitiyor gibi. Ama çok ilginç şeyler var. Mesela kadınların tırnak içerisinde koruyucu şeyler var hamur abide. Adam kendisine bir çocuk veren kadırsından ya da kendisine bir çocuk veren kadından ayrılmak isterse, resmi ya da gayri resmi, bu da bunu anlıyoruz. kadından ya da karısından diye ayrı ayrı beliriyor. O zaman karısına çeyizi de geri ve çocuklara baksın diye tarlanın, bahçeli ve mallarının bir kısmını kullanılmaktır deriyor. Aha naklaka hamur ağabeyden çıkıyor. <gülüyor> Bir adam bir kadın alır da bu kadın ona hizmet ederse ve çocuklarına bakarsa ancak buna rağmen adam başka bir kadın almak isterse ona izin verilmez. Bu adam ikinci bir kadın alamaz. Kumalık yok. Kumalık kumalı yok. Yetenilmiş. Yani çocuk verdi senin istediğini yaptı daha ne istiyor diyor. Hamura. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir adam bir çocuğa evlatlık alır ve oğlu olarak ona Vay, ismini verirse ve onu besleyip büyütürse büyümüş bu çocuk bir daha geri istenemez. Yani... Başka bir ailenin çocuğuna alıp kendi ismini verip de e o çocuğu büyüttükten sonra şimdi bana geri ver dediğinde o yok diyor. Bir adam başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtlayacak hareket ederse aynı ceza ona verilir. Bak Mehmet Üstüs Hacı Osmanoğlu bunu bilmiyor mesela. Sen, <gülüyor> bir kişi hırsızlık yapsa eli kesilir, tecavüz etse ölüm cezası ya da efektiften verilir. Neresi kesildi gitti? <gülüyor> babasını döven evladın. bu çok ilginç bu daha sonra şeye de girecek ee, baba ve anneye kalkan el meselesi bu daha sonra doğrudan böyle Tevrat'a da girecek yani bu çok önemseniyor babasını dövenin eli kesilir bitti <gülüyor> ve bu bakın modern hukukun temelini oluşturacak şey hamura geliyor birisini suçlayan ispata mecburdur ispat edemezse ölüm cezasına Ya yani en ciddi suçlardan biri aha bu hırsızdır dedim ispatlayamadım senin kendin gibi <gülüyor> Bir tap ve ikinci en büyük şey kanun ama bir, şey bir tapınakta veya hükümdar hazinesinde hırsızlık yapan ölümle cezalandırılır. Tapınak ve şey, hükümdar hazinesi bunlar kamu hazinesi. Kamunun malını çalarsan cezası ölümdür. Yani halta için. En ağır ona ötekiler o kadar çok ceza yok. Gözünü çıkarsa gözünü çıkartır. Elini kesersen elini kes Tecavü ederse kes. Her şey var ama kısasa kısasa bu ikisi ölüm direkt. Bu İlginç. Işte. Burada daha 190 doksan küsur madde daha var. Bu ben en keyifli olanları seçmeye çalıştım işlerinde. Dediğim gibi önemli olan şey hani güne, bugüne ışık tutan anlamında keyifli şeyini söyledim. Ee, kadın olayı ilginç mi? Kadın olayı çok evet. ilginç. Yani o Orada hala şey e, diye düşünülüyor. Hala da bu özellikle avcı toplayıcı kabilelerden gelen ve hala kadına verilen değer, ana erkeklik hala daha bir model. Çünkü tanrıçalar bilgiden tabi e, tanrıçalar hala da şey bilgi eler vesaireler. Dolayısıyla hala da temel meselelerden biri toplumun devamını sağlayacak şey kadın. Dolayısıyla burada kadını korumak önemli bir misyon ama yani, avcı toplayıcıken kadın kendini korurken burada artık yasalar seni korumaya başlıyor. Giderek bu zayıfladığı da bir işareti toplum içerisinde. Ama çocuk doğuran kadın diyor orada. E, yani tabii orada işte dolaş... onu söyledim, ee, dinmüsü devam etti. Bacım böyle e, dolaşmak yok sen. Ne yapacaksın? Tabii yatacağım. Tabii yatacağım. Bu bir Sen gideceksin, inkas ile birer içeceksin, gezeceksin, dolaşacaksın bir şey yok. Ne ülkelerle dolaşacaksın? Ne? Neden bize resim atıp kız kaldıracaksın böyle? Yok bacım. <gülüyor> Bak ne diyor? Adam tanrı da bir kadın ona hizmet ederse Önce bir hizmet edeceğiz. <gülüyor> Çocuk yapacak. Ha ondan sonra eğer adam ben hala diyorsa ki ben gittim sen onu hamur abi hallediyor. kadar duruma aslında doğayla doğa paralel. Tamamen o. Yani üreme neslin devamını sağlama hmm. toplumu onu demin onu söylemeye çalıştım. Yani acı toplayıcı kabileler şeyde de ya yani iki temel şey İnsanın kendini üretmesi. Yani gündelik olarak yaşamını devam ettirmek, yemek içmek. iki e, neslin devamını sağlamak. Kendini yeniden üretmesi. Peki Burada temel mesele yeniden üretme evet. meselesi. Toplumun yeniden üret devamını sağlayabilmek. Peki babayı nasıl açıklıyorsunuz? Niye bu kadar büyük ceza var? Babaya el kaldırma olay. Onu iş. Olur. Yani nasıl? düşündüm baba. Acaba orada yani baba yine böyle baş... bir iktidar olarak şey olabilir temel bir iktidar evet. yani şeyin iktidarın o baba figürlü kuralı ki şimdi bakın ilginç olan hikaye şey biraz sonra göreceğiz Sümer'deki tanrılar tırnak içerisinde halifedirler yani tanrıların yeryüzündeki temsilcisidirler mesela Mısır'a gittiğimizde tam tersini göreceğiz Mısır'daki Firavun e, yani. halife değildir bizzat kendisi tanrıdır Horus'tur o. Yani hmm. sürekli olarak doğan oğludur. Hmm. En büyük tane. Dolayısıyla ikisi arasında bir teyit var. Burada büyük ihtimalle bu simge, iktidar simgesi mikro düzeyde ailede baba üzerinden üretildiği için figür evet, evet. o figüre karşı bir hareketin e, cezalandırılması. Sembolik, Sembolik olarak. Yani bu sonra, çünkü dediğim gibi Tevrat'a girecek. Direkt o emrin içerisine girecek. Yani o Tevrat on evi etmiş de öldürmeyeceksin çalmayacaksın e, en son geliyor sekizde dokuzda babana dokunursan elini keser mi geliyor. Ya orada Yahova da aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla aslında bir sürekliliği de göreceğiz orada hukukta İsterseniz e, bir on dakika çay molası verelim. Evet. Bundan sonrası bu kadar uzun değil. Bundan sonra elimizde üç uygarlık var ama üç uygarlığın toplamı bir sümer kadar Çünkü <gülüyor> temel. <gülüyor> hayır şunda çok yazı var elimizde Bunlar da bir ama bu, burada seni çok ilgilendiren bölümler de geliyor şimdi. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Şimdi bundan sonrası o kadar çok uzun sürmeyecek. Neden uzun sürmeyecek? Bir bu kadar daha var mı elimizde? çünkü artık elimizdeki yazılı kaynak sayısı giderek azalıyor. Sümeri bu kadar çok anlatabilmemizin nedeni binlerce tablet olması elimizde. Dolayısıyla burada anlatamayacağım kadar da çok gündelik yaşama ilişkin işte aile ilişkilerine ilişkin bir sürü şey daha var elimizde ama dediğim gibi ana haklarını da geldik geçtik. Şimdi biraz Mısır'a hemen Sümer'den sonra ikinci büyük medeniyet patlamasının yaşandığı yere gidelim isterseniz. Burada da dediğim gibi önce bağımsız olarak başladı her şey. Yani Sümer'den etkilenip de yerleşik yaşama geçmiş değiller. Yerleşik yaşama geçiyorlar ve Mısır'a hayat veren de bugünkü işte hepinizin gördüğü Nileli. Çok önemli çünkü Nileli'nin geride bıraktığı bir alüvyonlu siyah toprak var. İnanılmaz bereketli olan bir toprak ve o toprak sayesinde hani bu şeyin kullandığı 1'e 5 verme, 1'e 10 verme hikayesi 1'e 17, 1'e 20 gibi o dönemlerde çok üstün seviyede ürün veriliyor. Mısır'ın diğer medeniyetlerden bir özelliği şu, farklı olması. Ee, Mısır, başlangıçta işte 3000 yıldan önce, 3500 yıl önce, milattan önce 3500'lerde, yani günümüzden 5500 yıl kadar önce, aşağı ve yukarı Mısır olarak ikiye bölünmüş durumdaydı. Aşağı Mısır, bugünkü Nil deltası da hemen İskenderiye çıkış yeri, yukarı Mısır Mısır'da Tepşehir'in de onun dolu bölünmüş. Evet. Şeye göre bu yarı efsane yarı gerçektir Menes diye bir firavunun yaşadığını biliyoruz ama bugün kabul edilen şey yaklaşık 3000'lerde Menes'in bu aşağı ve yukarı birleştirip tek bir devlet yapılanmasına gitmesi. Diğerlerinden farkı şu diğerleri kent devletleri olarak ortaya çıkıp uzun süre böyle yaşayıp sonra mesela Sargon geliyor birleştiriyor Sümer'i önce Akaplar çıkıyor sonra Asur çıkıyor sonra Babil'iler bunlar hep devlet. Ama bu daha baştan büyük bir devlet olarak kuruluyor 3000'lerden itibaren. Ve bu sayede de 2000 yıl boyunca kendi varlığını sürdürebiliyor. Yani ayrı ayrı kendi devletleri olarak çıkmıyor. İlginç bir sosyal hiyerarşisi var Mısır'ın. Aslında Sümer'den çok da farklı benim en evveli fark en tepedeki kişidir. Piramidin en tepesinde, sosyal hiyerarşinin en tepesinde Firavun. Firavun'un şeyden farkı, ıı, Sümer krallarından farkı Dediğim gibi Sümer kralları Tanrı'nın halifesi, onun sözcüsü. Flavun ise bizzat Tanrı'nın kendisi, bizzat Tanrı'nın çocuğu olarak doğuyor. Flavun'un hemen altında yine rahipleri ve soyduları görüyoruz. Rahipler ve soydular esas olarak aynı şeylere gidiyor. Artı ürünüm denetimine e, dergi sorumlu olan. Mısır'da şey çok daha önemli, matematik çok daha önemli. Çünkü Nil öyle fratatijine pek benzemiyor. Fırat ve Dicle'den çok daha büyük, çok daha önemli taşkınlar meydana geliyor. Bunu çok iyi takip etmek gerekiyor. Ee, rahipler bu açıdan son derece önemli. Hem Sümer'de hem Mısır'da hem daha sonrasında rahiplerin önemli misyonlarından biri de şeyi söyledik, artı ürünü söyledik. Ee, özellikle matematik vesaire yani bu mühendislik işlerini takibini söyledik. Bir üçüncü önemli misyonu var rahiplerin. Rahipler aynı zamanda o dönemin sağaltıcıları, doktorları. Yani yani insanlar hastalandıkları zaman vesaire. Bu da avcı toplayıcılıktan beri gelen aslında o kültürle bir ilişkidir. Şu bitkiyi yersen şuna iyi gelir, şu bitkiyi şu yalaya sararsan buna iyi gelir gibi o bilgileri biriktirmesi. Bu Mısır'da çok daha önemli. Elimizde kalan Mısır yazılmış olan bilgilerde en fazla yer tutan esra bilgileri, tıp bilgileri, ilaç yapımı vesaire konusunda son derece uzmanlaşıyorlar. Sonra tüccarlar, esnaflar ve katipler, ıı, yazmanlar geliyor. Bunlar Mısır'daki sosyal diğer şey. açısını Tabi en altta her zaman olduğu gibi çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve vasıfsız işçiler. Mısır'da bile de bu var. Bu vasıfsız işçiler çok önemli çünkü biz şey zannediyorduk eskiden e, gene bundan 15-20 sene evveline kadar gidildiğinde Mısır'daki o büyük piramitlerin o büyük space'in vesairenin hep güçle yani zorla yaptırıldı. Azgelişah kölelere yaptırıldı. Tamamen tersi. Son derece firavun ve ideolojik olarak kendilerini bunu yapmak zorunda hisseden ve tarım dışı zamanlarını bu işe harcayan özellikle vasıfsız işçilerin tanrıların isteği olarak ideolojik olarak kendilerini bunu kabul ederek bir şeyle çalıştıkları, isteyerek çalıştıkları. Hatta en son çıkan şeylerden bir tanesinde bir papirüste tarihteki ilk grevlerden birini görüyoruz üç ay boyunca istikatları ödenmemiş piramit inşaatında çalışanların onlara belli bira verilmek zorunda belli sayıda ekmek verilmek zorunda falan onlar üç ay boyunca ertelenmiş işi, işi durdurmuşlar sonra firavun gidip anlaşma yapmak zorunda kalmış onunla ilgili bir fabrius buldu. bulduk ve gündelik yaşamları gördüğünüz gibi gündelik yaşamı tasvir eden bunlar genelde e, piramitlerde ve çeşitli tapınakların duvarlarında resmedilmiş olan olan resimlerinden seçmeler gördüğünüz gibi çiftçilik olarak kullanıyorlar taşıma şeyleri şu ilginçtir kullandıkları balıkçılık malzemesi hem ağ kullanıyorlar hem zıpkına benzer şeyler kullanıyorlar onu görüyoruz metal son derece metal işlemesi son derece gelişmiş durumda Mısır'da böyle bir gündelik yaşantı şeyi var Mehmet abi sence bunlar ne yapıyor? <gülüyor> Sen bilirsin. Böyle, böyle Yok abi işte o senin dediğin 10 bin yıl evvel değil beş bin Bunlar da bira yapıyorlar ama 3500 yani Sümerler Bira ve ekmek yapımını görüyoruz. Arpayı şey yapıyor Hayvanlar çok önemli biraz sonra göreceğiz zaten. Harpayı eziyorlar şey yapıyorlar bir kısmı bira olarak kullanıyor bir, bir kısmı ekmek olarak yapılıyor. Fakat altı bardakta dünya tarihinin ikinci bardağına da geliyoruz bu tarihte. Gördüğünüz gibi başka bir şey daha yapıyorlar. Şarap. Şarap. şarap. <gülüyor> Üzümlüyorlar. Üzümlüyorlar. Üzüm Çünkü şarap ikinci son derece Şu önemli şey, şey, şey insanlık şey, şey. tarihinde. <gülüyor> Bundan sonraki tarih bira şey için önemliydi. Bira düşünün ki o bir bardak aslında bir ekmek. 19. 18. 19. yüzyıla kadar İngiliz işçi sınıfının dahi en önemli besin kaynağı biraz. Mesela şeyler var. E, Türkçe'de de çıkmış keyif verici maddeler tarihi diye bir kitap vardı. Orada şey anlatır. 19. yüzyıl işçilerinin İngiltere'de yaptıkları bira çorbası. Sabah din biradan bir arpa çorbası. Çünkü en ucuz ve en şey beslenme orada. <gülüyor> para az, yoksul, az para veriliyor. O parayla beslenmek zorunda. Fakat şaraf farklı. Şarap, lüks bir içki ve şarap bundan sonra insanlık tarihinde Roma medeniyetinin ve Yunan medeniyetinin yükselmesi şarap üzerinden olacak. Şarap o dönemin iki tane çok önemli şeyi var, ürünü var. Zeytin ve şarap. İkisi de zeytin ve üzüm, ikisinin de çok yoğun olarak çıktığı yer Ege, Akteniz. Ege Akdeniz Aralısı ve oradan inanılmaz bir zenginlikle Yunan medeniyetinin ortaya çıkışı da buradan başlayacak şarapla. Ama ilk genel bunu yaşmanlar Mısırlılar. Ve gördüğünüz gibi hemen kraliçelerine ikram ederek onda deniyorlar. Esra'cığım bak bir Mısırlı kadında olmazsa olmaz olan şeyler bunlar. Bunu bil. Mısır'a giderse. Seçkin bir antik Mısır kadının olmazsa olmazları. <gülüyor> Bu dünyadaki ilk parfüm sektörü Mısır'da doğmuştur. Ve o dönemin el ticareti şey güzel kokular, buğur. Parfüm bir Mısır kadın. ...şu özel saçlar... <gülüyor> ...ve... ...günümüze kadar hala kadının... ...ayrılmaz aksesuar ayna... ...bu üçü... ...seçkin bir Mısırlı kadının seçkin olduğunu belirleyen... En önemli üç... ...şey... ...ve geliyoruz... ...aynı şey Sümer'de olduğu gibi... ...Mısır'da da artık ürünü... E, ...kontrol edebilmek için... E, yazıya ihtiyaç duyuluyor... ...belli bir aşamadan sonra... Mısır yazısı Sümer yazısına çok başlangıçta yine fakat sonra hiç soyutlaşmıyor. Hep hieroglif olarak kalıyor. Ee, her birinin farklı anlamı var. Nasıl çözüldüğünü biliyorsunuz değil mi Mısır hieroglifini? Ee, çok Napolyon seferleri sırasında çözülüyor. Rosetta taşı dedikleri bir taş buluyor. O güne kadar çözülmemiş. Rosetta taşı bizde eşit taşı diye de biliniyor bu taş. Taşta antik Mısırlıların çok eski bir Yunanca ee, şeyini ee, türünü. Ve antik Yunanca bir metin, anlaşma yapılmış taşın üç tarafına üç ayrı dilde Mısır hiyeroglifiyle, antik Yunanca ve eski bir dilde kazınmış. Hiyeroglifi antik Yunanca bilindiği için antik Yunancaya bakarak hiyeroglif çözülüyor. 1800'lü yılların ortasında, 1830'larda o tarihten beri Mısır diye okuna biliniyor. Şu gördüğünüz kırmızı yol ne yolu biliyorsunuz? Bu bir parfüm yolu. İlk şey yollarından önce, İpek yollarından önce bir ticaret yolu olarak bir parfüm yolunun ortaya çıktığı bir dönem. Şeyle, Mezopotamyayla ile Mısır arasında kurulan tüccarların parfüm taşıdıkları bir yol. Ve Keops tarafından başlayan M.Ö. 2787-2767 piramit, piramitler biliyorsunuz. Bugüne kadar yapılmış en büyük taş yapıtlar. Ben şeydeyken çoğunluğu hatırlarsanız ben lisedeydim herhalde erik von daliken diye bir herif evet. çıkmıştı yıldızlar, evet. yıldız tanrıların arabası İşte bunları aslında uzaylılar yaptı yani hikayeleri ya işin komiği 21. yüzyılda hala bizim sınıfta çocuklar gidip üniversite bir de hoca aslında insanlar yapmamış biliyor musunuz? fakat <gülüyor> <onlar yapıyorlar, yapıyorlar. gülüyor> <gülüyor> insanlar yani tanrıların pek bir ilgisi yok her kenara 233 metre inanılmaz bir yüz küldür. bu neyi gösteriyor bize mısırda inanılmaz bir matematiğin oldu yani sadece matematik değil mühendislik bilgisinin çok önemli olduğu fizik matematik ve bu ikisinin pratiğe uygulanması olarak mühendislik bilgisinin 6 milyon ton taş taşınıyor bu da yapılan hesapları ve Herodot'tan biliyoruz 10 bin işçiyi çalıştırmışlar bir piramit inşaatı Herodot anlattığı şeyde 10 bin işçiyi yani sosyal olarak organize etmek müthiş bir şey yani bu şeyin çerçevesinde müthiş yani. aynı şey mesela bu Sphinx Sphinx'in önemi şu yani sadece onun güzelliği ve her şey tek bir taştan oyulmuş yani bu kadar büyük bir taş ki neredeyse dağ oyuyorsun. Tek bir taş kütlesi var. O taş kütlesinin bir şey olarak 73 metre yüksekliğinde, 6 metre genişliğinde. Piramidin arasında bize tapınak da yapıyorlar speklesi. Bütün bunları hani Mısır'ın güzelliğini görmek anlamında değil bu esas olarak nasıl bir mühendislik bir sahip oldukları şey da taşınıyor. Tabi tabi nil ne ni ni cahazından... nil de şeylerle taşınıyor sallarla taşınıyor. Tabi nasıl? Bu <gülüyor> abi bira bira <gülüyor> veriyoruz ekmek veriyoruz. Aa aradan şey hakikaten şey işin ilgisi tarafı şu tırnak içerisinde dengeli beslenme denilen hikaye şeyi biliyorlar mesela sadece e, bu türden arpa ve buğday üzerine yükselen bir diyet değil. Mutlaka a, a, haftada bir defa et ve balık. Yani çünkü protein olmadan e, şey e, o çalışmayı yap, yani onu bir şekliyle öğrenmişler. Et ve balığı mutlaka veriyorlar yanında. Ana diyet şey buğday ve türevleri üzerinden gidiyor. Ama şey bu gördüğünüz işte piramit dediğimiz şey ne aslında derseniz çünkü bugün yani iki tane önemli şey var. Piramitlerin hepsinin mesaj olduğunu biliyoruz. Her da kendisinin ne kadar ulu olduğunu göstermek için büyük piramitler yaptığını da biliyoruz. Fakat evet. mesela bazı piramonlar iki tane piramit yaptırıyorlar. Bu ne diye sorduğumuz zaman onun bir yanıtı yok şu anda. Ya birinciyi beğenmiyorlar evet. e, ya da aslında sadece mezar olarak düşünmeyip bir anıt olarak mı düşünüyorlar o da ayrı bir şey. Ama bir piramidin iç yapısına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir kere buradaki önemli olan nokta şu. Şeyden itibaren... Avcı toplayıcı kabilelerden itibaren, o geçen arki sunumda konuşmuştuk hatırlıyorsanız o zihniyet değişikliğini. Gömme kültürünün ortaya çıkması tamamen insan zihnindeki bir soyutlama ile ilgili. Bakıyorlar insanlar işte toprağa buğday düşüyor. Uğday düştükten toprağın altına girdikten kısa bir süre sonra çimleniyor ve toprağın altından oraya, çıkıyor. Oraya. Bir süre canlı kalıyor. Yazın sararıyor. Sonra tekrar sonbaharda toprağın altına giriyor. Kışın toprak altında geçiriyor. İlkbaharda yeniden canlanıyor. Şimdi bu fikir insanın kafasına bir kere girdiği andan itibaren ya canlı yaratıklar toprağın altına girip de böyle canlı çıkabiliyorlarsa bize de öyle olacak herhalde. Dolayısıyla bir yer altı fikri ortaya çıkıyor. Onun için hepsinin bir yer altı tanrısı var. Yerin altında geçirilecek bir zaman var. Ve o zamandan sonra tekrar geri dönülecek. Peki yer altına girerken o zaman ne yapıyorlar? Hepsinin kafasında şu var. Biz yer altına giderken, madem orada zaman geçireceğiz. Ne yapmak lazım? E sevdiğimiz şeyleri yanımıza alalım. Sevdiğimiz insanları yanımıza alalım. Falan gibi bazı fikirler geliştiriyorlar. Fakat yani bunlar da bunu geliştiriyor. Şimdi bu dönemlerde en tehlikeli şey, ay hani bugün herkesin çok istediği şey var ya, Herhangi bir e, devlet yönet aman cumhurbaşkanı da beni sevsin aman başbakan sevsin. O zamanlarda durum çok vayip. Sevdim seni dediği anda gittin de elektrada öldün. ki. Sevdim seni kardeş. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bakın. Şimdi bir kere zaten Firavunla evlendin. Bir de ilginç tarafı şu, bunlar öyle çok yaşamıyorlar. Sen buradaki ortalama yaşam da daha iyi. Yani Firavunlar bir de çok vayip bunların büyük ihtimalle beslenme kültürüyle ve şeyle de ilgisi var. Mesela çok şekerli tüketiyorlar. Bağlı ve şey Mısır'da çok yoğun olarak tüketiliyor. Adamlar neden ölüyorlar biliyor musunuz? Bugün şeyler yapılıyor. Mesela dişi herifin hapse yapılıyor. Evet. İltihabı bilmiyorlar. O hapseden <gülüyor> 35'te gitti. Ne yapıyorlar? Piramit. Piramidin hemen yan tarafında kralın uyuma odası var. Bir daha gelene kadar dünyaya. Öteki tarafta kraliçenin uyuma odası var. Kraliçeyi aldık yanımıza. Şu dışarıdakiler sevdikleri soylular. Sevildiğini bil. Ha, sevildiğini bil deyip yanına alıyor <gülüyor> yani yalakadığın sonu Mısır'da bu <gülüyor> bir mabet koyuyorlar yanına ve tabii piramidin içerisinde de bütün sevdikleri eşyaları da yanlarına alıyorlar <gülüyor> bu evet aslan giriş spenk şeyleri görüyoruz bunlar hep piramit şeyleri içinde kazılmış olan tanrılar Korus o seris birazdan onları söyleyeceğiz. Şimdi bu çok önemli. Bu ne? Bir Mısır yemeği mi sizce? Esrar, esrar değil mi? Aman i̇şte aklına aman. gelen bu söyleniyor. <gülüyor> Ama birinci bölüm keten. Ama kenevir yok orada. Kesin. <gülüyor> Mumyalamak için gerekli şeyler. Bu Mısır'ın en önemli şeyisi mumyalama. Ayna rolü. Ha, sodyum kalsiyum, bal, reçel, soda karıştırıp soğuk suda süredimize. Nil çamuru, siyah çamur, keten keçeler ve buhur. Anda, Eğer sen mumyacı olsaydın ha, direkt yavrum. ketenden gitmiştik zaten. O sanılmıştı. ki burada şimdi aile ilgili bölüme yavaş yavaş. <gülüyor> Bu ağabey, bu bu ağabey, şimdi adam ayına gelmedi. <gülüyor> şimdi bakın bu tanrılar tarafından mumyalanıyorlar, özel mumyalama teknikleri. Şu kutuya dikkat edin, şu kutuda ne var sandığa, şimdi onu göstereceğim. Bu da ha? Şimdi bu arkadaşlar sevdiklerini alıyorlar ya yanlarında. Aile müjde, Küba'yla şeyi de alabileceksin yanında. Aile, ay kedi, ay. Kedi, ay. kedi Kedi mumyaları. <gülüyor> Şu ıı, British müziği yok da Sevdi... ve kedi çok geç Mısır'daki en acayip hayvan. Ya başka hiçbir kültürde kedi bu kadar şey yapılmıyor, sevinmiyor. Mısır'da her yer kedi. O o şu, ha, mi? Biri, biri mi? şu bir British Şu yalnız kedi değil. Evet. Bu şey gazab Ceylan. Ceylan. Ceylan. Sadece şey değil. Ben kendileri aldım tabi. Yılan, maymun, evet. bütün hayvan sevdiği her firavunun kendine ait hayvanları var. O öldüğü zaman en sevdiklerinin yanına alıyor. Genelde ama Firavun'un karıları direkt kedileri alıyorlar yanına. Kedileri de sevmek var, hayır bir şey değil. Canlı iken mi? E öldürüyorlar canım öldürüyorlar. Ya, Önce, o, o, canım. Canım. Hayır ölmelerini beklemiyorlar. Zihir Ay. veriyorlar. Öyle. Firavun öldü bir de onu bekleyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Sevdiler. Şimdi bu işte o Mugyalava'dan şu anda ıı, bulunanlardan bazı. Seti'yi görüp En önemli Mısır filafunlarından biri. Kravice Şu anda Amerika'da sanırım. Ranses'in burnu şey. Tecavüse oraya <gülüyor> bu mısıl? Yok. <gülüyor> Şimdi bakın bu çok ilginç. O biraz evvel anlattım ölüm kültürünün Mısır'da nasıl şey yaptığı. Bu da tıpkı dılgamış gibi. Bundan sonraki çeşitli inançlara nasıl geçecek cennet, cehennem, Araf hikayelerinin başlangıcı burası. Firavun, bu ölüm kitabı Türkçe'ye de çevrildi. Ölüm kitabı şu, Mısır'da özellikle Firavunlara ve soylulara öldükten sonra nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyorlar. Çünkü öldükten sonra bir sorgu var. Tam Firavun tanrı mannı da biri o sorguya da girecek yani. Çünkü tanrıların tanrısı var bir de yani ortada. Dolayısıyla nasıl davranması gerektiğini, yolculuğa nasıl çıkacağını anlattıkları bir ölüm kitabı var. Bunlara şeyde veren. Şimdi o yolculuğa nasıl çıkılıyor? Bakın öldü. Öldüğünde Anubis, şu çakal başlı tanrı. Niye çakal başlı? Mezarlıklarda çok çakal dolaşıyor diye onu çakal başlı olarak tasvir etmişler. Anubis ölün cenaze tanrısı. Gördüğünüz gibi elinden tutarak ölüyoruz son yargılamadır. Bu işte o iyilik mi yaptın, kötülük mi yaptın, nereye gideceksin? Hepsi burada belli oluyor. Kime gidecek? Osiris'e gidiyor. Hayır, Dur, Ra Ra, Ra en büyük tanrı ama Ra bir aşamada bu yeryüzü işlerini bırakıyor tamamen göklere gidiyor göklerdeki işlerle uğraşıyor bulmacaları konu oluyor <gülüyor> soldan sağa iki harfi <gülüyor> esas rağanın yerini alan esas yeryüzü şeyse Osiris Osiris önemli bir tanrı çünkü Osiris hukuk dağıtıcı adalet dağıtıcı esas misyonu da o zaten Osiris Anubis elinden tutarak ölüyü getiriyor. Ölüler, efendinin, e, Ölüler kentinin efendisi yani yer altında geçeceği zamanında da Anubis ölüyle birlikte olacak. Bakın şurada Anubis'in bir misyonu daha var. Ne yapıyor Anubis burada? Terazi. Terazinin bir kefesine tüy konuluyor. Bir kefesine ölenin kalbi konuluyor eğer ölenin kalbi ağır gelir tüy havaya kalkarsa kötülük yapmış demektir abi. tüy ile de kalbi eşitse ya bunu gerçekle yapmıyorlar ya bu şey orada olacağını varsaydıklar <gülüyor> ama şeyi çıkartıyorlar tabi kalbi rahat ölsün bunyalarken kalbi çıkartıyorlar ki tahtıya rahat girsin ve orada şey yapılıyor sonra hmm. kim giriyor devreye ikinci aşağı eğer iyi çıktıysa sorun yok iyi çıktıysa o sirüsün önüne gidecek Kötü çıktıysa direkt cehenneme gidiyor zaten. Horus ne yapıyor? Horus Osiris'i birazdan tanıştıracağım. Isis'in bu Göklerin tanrısı çok keskin gözlü olduğu için Şahin bakışlı. Bir şey olarak Akbaca ve Şahin gibi canlı O her şeyi görür. Ondan bir şey saklayamazsınız. Eğer bir şekilde teraziyi bile atlatırsanız bir yanlışınız varsa onu mutlaka Horus görmüştür. Horuskop oradan mı yer Yok yok Osir ise adalet dağıtıcı kural koyucu daha sonra insanların yöneticisi oluyor en son kararı o veriyor laf çarşın dediğim gibi nereye gideceği ne olacak o şimdi işin hikayesi şu burada da ISIS, Tanrı çakırtı içerisinde bakın Horus'u emziriyor Horus'u hatırlıyorsunuz değil mi Horus'u ortadaki şahin bakışı <gülüyor> Horus aslında kim? Bu şey ruhda. Mesela bu da almışım. Onu da sizin dediğinizde alın. Bu ruhda duruyor şu anda. Firavun yaşayan Horus olarak kabul edilir. Yani yaşayan Tanrı Horustur. Her Firavun'un oluşuyla birlikte Horus ölür ama yeniden bir Firavun da canlanır. Dolayısıyla Firavun Tanrı'dır. Kimin oldu? Aslında bu Horus'u emziriyor. Aslında Firavun'u emziriyor. Yani her Firavun Tanrı'dır dedim ya o şey değildir. Halife değildir Sümer'deki gibi kendisi tanrıdır ve Osiris'in oğlu Isis onun annesidir her zaman ve evliler bu senin dediğin daha ağırlık bulmacalara gitti dediğim gibi bu en büyük tanrı ama bu artık yeryüzü işleriyle ilgilenmiyor burada çok ilginç bir hikaye olacak ee, bu çok tanrılı şeyde Akhenaton, bir firavun ilk defa şeye geçmeye çalışacak çünkü bu tanrılar olduğu zaman sürekli bir iktidar mücadelesi oluyor Şimdi Firavun çıktı ben Horus'um dedi. Öteki dedi geldi benim arkamda Ra var dedi. Hadi bakalım bir sizin şeyle Horus'la kapışacaklar. Ama tek tanrı olursa öyle fazla iktidar mücadelesi falan olmuyor. O tak. Akenaton Aton'u tek tanrı yapmaya çalıştı. Bütün kültür şey yapma başarılı oluyordu. Olamadı öldü. Arkasından yeniden bütün bu panteon geri döndü. Evet. Biraz hızlanabiliriz. Şimdi Mısır'ı bitirdik. Daha ilginç bir yere geldik. Bununla ilgili size çok fazla bir şey söyleyebileceğim. Neden? Burası Harappa. Pakistan ve Hindistan sınırındaki bir medeniyet. Biz buna kayıp medeniyet diyoruz. İki tane önemli şehirden başlıyoruz. Mohajadaro ve Harappa diye. Burası Indus Vadisi medeniyeti diye de geçer. Niye fazla bir şey anlatamayacağım? Aslında bir sürü şey göstereceğim de fazla hiçbir şey anlatamayacağım. Çünkü yazısını çözemedik. Yazısı var ama çözülemiyor şu anda. Tabii göstereceğim şimdi ondan. Çok ilginç. Bir kere ilginç olan şey şu: Tesadüfen 1900 yılların başında ilk bulunuyor buralar. Kazıldı zaman şurada şu şeye baktığınız zaman bir kere ilk göreceğiniz şeyin şu olduğunu fark edeceksiniz. İnanılmaz düzenli bir şehir planı var. Izgara şehir planı deniliyor bunlara. Tamamen böyle bir dikdörtgen şeklinde şöyle yollar birbirini dik kesiyor. Her yolun girişi böyle öyle hani karmaşık. Oradan girdim, buradan hiçbir şey yok. İnanılmaz bir şehir planlaması var. Şehirleri Stade dedikleri bu Anakare iç şehir merkezinde bir okul var. Bir çok ilginç bir şey var birazdan göstereceğim. Devasa halkın yararlardı. İster banyo değil ister havuz değil. Devasa bir şey ama. Abi öyle değil. hamam gibi değil. Üstü açık. Bir, bir havuzlar var oyun gibi. Abi, ne işe yarıyor ne yapıyorlar bilmiyoruz. Ama devasa bir şey var taklanma, toplanma yerleri, kanallar gene her zamanki gibi kanallar var. Aynen. Şu bakın Mohenjo Dara'nın Daran yukarıdan çekilmiş resmi. Şeyi görüyorsunuz, şehrin ne kadar düzenli yapılandığını görüyorsunuz. Bakın şu işte bahsettiğim e, banyo dedikleri, havuz dedikleri yani merdivenleniyor, iki su dolu bunun. Devasa bir ve İndüs Vadisi'ndeki her şehirde bu var. Yine ilginç bir hikaye burayla ilgili henüz daha bilemediğimiz çözemediğimiz hikayelerden biri. Mesela Antik Mısır'da da Antik şeyde de, Sümer'de de devasa anıtlar var. Siguratlar, piramitler vs. Burada öyle bir şey yok. Burada e, kimi araştırmacılar şey diyor buranın çok daha eşitlikçi bir toplum olduğu iddiasında bulunuyorlar. Bilmiyoruz. Yani eşitlikçi bir toplum olduğu için böyle iktidara uygun dev anıtlar yapılmadı gibi bir şey var. Böyle bir de değil midir Bilemiyoruz. Sonra şehirler artıyor. Bakın şu Notal. Sahil şehri. Notal'ın yapısına baktığımızda gene aslında ne kadar uğra benziyor görebiliyorsunuz. Kanal, nehrin kenarı. İçinden gene farklı bir coğrafyada tamamen aynı gereksinimler üzerine bir tek fazı var buradan Son derece geometrik ve şey yapılmış şehir. <gülüyor> Coğrafyayla da ilgili olabilir mi acaba? coğrafyasıyla ile de ilgili olabilir mi? Engelbeli arazisi. De... Engebeli olsa bile sorun şu. Uğur mesela böyle e, yuvarlağamsı geliyor. Oradan oraya büyüyor. Çeşitli şeyler. Bu öyle değil. Bir kare şeklinde yapıyorlar ve öyle büyütüyorlar. Yani sürekli aynı sistematik şehir planı gibi aynı sistematik içerisinde gidiyor. Giriş kanal üzerinden kanal girişleri var vesaire. İşte bu sokakları, caddeyi gösteriyor ana caddeyi, Arapma'da. Çıkartılan çömlekler, buradan neyi almıyoruz? Bir kere işte bu çarak çömlek daha şeyden, ilk şeyden sonra, yerleşik yaşama geçişten sonra son derece ileri bir tekniğin olduğunu görebiliyoruz. <gülüyor> Sadece buradan mı görüyoruz? Heykellere baktığımız zaman aynı şey. Bakın tekerlek var, biliyorlar, kullanıyorlar. <gülüyor> Şurada bir e, tek boynuzlu ata benzer bir hayvan var. İlginç bir şey. Çeşitli erkek ve kadın figürleri çıkar. Şeyler bulundu işte dediğim gibi. Bunların arasında ilişki olduğunu oradan almıyoruz. Mahager e, şey e, Sümer medeniyetlerinde Mahagerler diye geçiyor bu bölge <gülüyor> ve oraya giden tüccarlarla oradan alışveriş yapanların anlatıldığı şeyler var. Dönemde olduğu gibi kadın heykelcikleri, küçük kadın figürleri yapıyorlar. Tabii Hint geleneğine daha uygun var. Yine Muayyaj Oduan'a da yapılan kazılarda bundan bir anne ve çocuğu aynı yere gömülmüşler. Mezarlık kültürünün olduğunu gösteriyor. Mezarlığın yanında içinde küplerin içerisinde demek ki aynı şey sevdikleri eşyaların onlarla birlikte gömülmesi fikri burada da var. Bu da okuyamadığımız yazılar. Böyle bir yazıları var. Yardımcı ol. He? Yardımcı mumyanın ketenine çeker bunu da okursun sonra lan. Yani biliyor. Havariye geçildik. Henüz 5. 3 yarı. Ve buradan geldik Dördüncüye. Bu da Mahonjadarak hikayesi ama dediğim gibi yazılı bir şey olmadığı için ne tanrılarını anlatabiliyorum size. Ne? Şeylerini anlatabilir ama şehirlerine bakıp, şehirlerine bakıp genel bir fikir edilebiliyoruz. <gülüyor> Burası da ünlü Çin medeniyetin, dördüncü medeniyet ağının çıktığı yer. Yaklaşık 5000 yıl, e, 5000 öncelerde ilk yerleşik yerler. Şimdi bakın, aradaki farkı şuradan anlıyoruz. Mesela Mezopotamya'da Neolitik köyler ne zaman kuruldu? Çatalhöyük vesaire on 10.000'lerde. Burada 5.000'lerde kuruluyor. Demek ki çiftçiliğe geçiş biraz daha geç. Ama mesela burada da şeyden kısa bir süre sonra M. önce 4.000'lerde Mezopotamya'da ilk şehirler ortaya çıkıyor. Burada da 3.000'lerde ilk şehirler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bir kere yerleşik yaşama geçtikten sonra olay hızlanıyor. Burada bir efsaneli hanedan var. Onunla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz ilk dönem. Yuğlar dedikleri, huğular dedikleri bir şey. Onunla ilgili gerçek olup olmadığını bile bilmiyoruz. ...şu Neolitik dönemden kalan bazı şeyler... ...Çin ve Neolitik dönem Çanakçı'yı... ...bakın oldukça ileri... ...çok ileri bir teknoloji... ...ki şu olacak... ...mesela gelecek aylardaki yapacağımız sonuçlarda ...onu daha net konuşacağız... ...aslında bu Çin'deki medeniyet... ...uzun bir süre boyunca Avrupa medeniyetinin... ...çok önünde gidecek... İlk tepil çağı burada başlayacak... ...ilk sanayi devrimi burada gerçekleşecek ve çok uzun bir süre boyunca aslında dünyadaki en ileri tırnak içerik evet. teknolojik anlamda ki medeniyet oluyor. Barut, barut. Buldum. Barut hepsi dahil olmak üzere bu ilk neolitik dönem sonra da yazılı kaynaklardan bildiğimiz dönem şank dönemi dedikleri dönem İlk uyguladır bu yaklaşık 600 yıl kadar süren bir dönem şank hanedanlığı kağıdı da Çinliler mi bulmuştu <gülüyor> evet. şey anlamlamam evet ağaçtan yapılan hala ağaçtan papyrus gibi ha. veya şey gibi kullanılan anlamında değil bronz şah imparatorluk şeyleri dediğimiz imparatorluklar bir tarafta şartlar bir tarafta Harappa, bir tarafta Babil artık Sümer'in adı Babil oldu o imparatorluk oldu burada Mısır ve bu imparatorluklar arasında geçen bir dünyadayız artık ve giderek bu dördü arasında ticaret bağları da oluşmaya başlıyoruz Şimdi bu geçiş şeyle birlikte, taş devrinin bitimiyle birlikte, bronz devrine geçirmesiyle birlikte, bronzu etebildiklerini biliyoruz şarkıların. Merkezi bir krallık kurulduğunu biliyoruz. Yazı dilinin icat edildiğini biliyoruz. Kötü ruhları uzaklaştırması beklenen canavarların resimleriyle süslenmiş vazolar yapılıyor. Bu canavarlar dediğimiz şeyler ejderhalar. Çin kültüründe o ejderhanın taşıdığı önem, kötü ruhları uzaklaştırmak için yapılan bir şey. Onun için bu kadar çok sevilen ve yer, gök ve yer tanrı için dinsel kalanlarda kullanılan kamalar, yeşil taşı çok ilginç bir şekilde yeşil taşını çok kullanıyorlar ve şey yapıyorlar. Dinsel anlamda silindirler. Şu gördüğünüz ilk Shang dönemi Çin yazısı. Bu okundu. Buna uğraşmanıza gerek yok. Bana, bana daha zor sor. Sen bunu biliyorum daha Seni seveceğim şu. Bu ne biliyor musunuz? <gülüyor> Fal kemiği o günden beri hayvanların şeylerinden çok işte ünlü Çin falları dediğimiz şey geleceği okumak Çinlilerin en çok merak ettiği şey gelecek dolayısıyla o kemikler üzerine yazıyorlar yazdıklarını atıyorlar nereye düştü nasıl düştü bunlara göre şey var binlerce fal kemiği buluyoruz şu anda şan şeylerinde, kazılarında yazının girişi de aslında şeye çok benziyor gördüğünüz gibi Sümer'deki giriş önce soyut resim gibi Piktograf geliyor geliyor. En son bir piktografa dönüşüyor. Soyutlanıyor ve şey. Diğerlerinden farklı olarak diğerleri soyup seslere göre şeyler yaparken Sümer alfabesi vesaire Bunlar hecelere göre yapıyorlar. Hecelere göre yaptıkları için de normalde mesela Sümer alfabesinde 30-35-40 işaret varken bunlar da 3000'e bine yakın işaret ortaya çıkıyor. Şimdi işte ve Taş aletlerden kısa bir süre sonra şu an medeniyete esas gördüğümüz şeyler bu bronzlar. Bu da şeyi gösteriyor. Aslında medeniyet kuruluyor ve çok hızlı bir şekilde şeye geçiyorlar. Maden işleme çok hızlı geçiyorlar. Ki ilk de bunlar bronzlar hemen sonra ilk devirde de bunlar geçecekler. Ve şu şeyleri görebiliyorsunuz. Tabi Şimdi aynı hikaye bu arkadaşlarda da var. Yani bu dönemde sadece Mısır'da değil, sadece Harappa'da değil. Burada da kendisini yedirmeyecek fazla. Yedirilirse sen de gidiyorsun imparatorluğundan. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte buna imparatorun en sevdiği atlar. <gülüyor> <gülüyor> Mezarda e, bulundulan bir imparatorluk mezarında bulundular arabalarıyla birlikte. Görüyorlar. Hayır, çünkü bakın daha sonra nereye geldi. Şimdi, Çin mezarları çok ilginç mezarlar. Şurada gördüğünüz gibi, Çin İmparatorluk mezarları. Şu orijinali yandaki çizim. Şöyle yerin altına doğru hafif bir yokuş yapıyorlar geçişte. Bakın sağda solda kimler var? Kralın en sevdiği askerler. Kralım beni seviyor musun? seviyor hadi gel. Kralın en sevdiği atlar. Sonra arabaları nasıl mezara sokacağız diye düşünüyorlar. Şuraya bir rampa yapıyorlar. Şöyle. Rampalardan arabalar iniyor. Bakın bu mezardaki kralın şeysi. O nasıl? Çanağı çömleği. Bakın yanında sevdiği insanlardan 2-3 tanesi duruyor iskeletleri görüyor. Kurslar. Onlar da gelmiş. Kapının dışında atları, askerlere... Bir daha yani hayata geri döndüğünde her şeysi hazır. Sonra daha da ileri gidecekler. Bu işte hepinizin bildiği ünlü evet, evet. paş askerler. Evet. Buradaki özellik şu. 10 bin tane çıkacak bunlardan bir kuralın mezarında. Özellik şu. Her birinin yüz ifadesi farklı. Tek tek, tek, tek bütün yüzler şey yapılmış. Askere benzetilmiş durumdalar. Müthiş bir teknik ve müthiş bir şey. Acaba bunlar yani o sarı ırkın resimlerde heykellerde bu varis bir şekilde gösteriyor. Hayır hayır öyle bir sarı falan yok. Burada da saç için kibrisiyor. Her şeycekik gözler var ya. Ev var. O şeyle ilgili. Onu geçen, geçen ay konuşmuştuk ya aslında tamamen bir co coğrafya ile ilgili olan bir şey. Gittiğiniz bölgedeki güneş ve karın yansıması. Mesela şöyle söyleyeyim size çok basit olarak. Karı çok yansıtan bir bölgeye giderseniz ve orada on kuşak kalırsanız on kuşak sonra gözleriniz böyle olur. Kısmaktan. Yani kısmaktan başka türlü olmaz çünkü yani. Peki. Şamlarla ilgili biz çok fazla böyle yerleşim yeri bulamıyoruz. Neden olabilir diye sorusunun yanıtı da burada. Çünkü bunlar taştan yapmıyorlar şehirleri. <gülüyor> daha ziyade saz ve ahşap kullanılarak yapılan yerleşim yerleri var dolayısıyla e, taştan yaptıkları bildiğimiz şeyler özellikle kanallar ve ve sarı nehri durdurmak için yaptıkları şeyler ama şehirlerini çok daha hafif araçlardan yapıyorlar çok daha hafif şeylerden yapıyorlar e, dolayısıyla öyle elimizde harappa olduğu gibi mesela direkt taş şehirler ortaya çıkmıyor bakın şu ticaret yola bakar mısınız? O, şantlarda çıktıktan sonra şimdi merkezde Mezopotamya var. Bir taraftan deniz üzerinden Harappa'ya gidip Harappa'dan Karaüstü'nden gelenler Mısır Harappa'dan büyük ihtimalle Şang'a gelip Şant'tan buraya gelenler var. Dolayısıyla aslında tamamen birleşmiş bir ticaret aile bir dünyaya karşı karşıyasız. Şimdi bu dört uygarlıktan sonra son derece kısa bir son bölümümüz var. Gelecek sunuşu hazırlık olsun mahiyetinde. Milenatlar önce binlere geldi, bin 200'lere geldiğimizde medeniyet alanının bu dört bölgeden yavaş yavaş Akdeniz üzerinden Avrupa'ya doğru geçmeye başladığını görüyoruz. Ve burada da geçişi sağlayan esas önemli etmen gene geliyoruz, geliyoruz ticaret. Ticaret üzerine şey yapıyoruz. Şimdi bu dönemde ilk gördüğünüz uygarlık aslında o şeyler çıktığı dönemde Ege'de de bir uygarlık var. Mısır'da, Çin, Şankı'yarken şu yeşil ve gördüğünüz bölge şu adalar üzerinde çok az şey bildiğimiz sikladik kültür dedikleri bir kültüre ayrı. Birazdan göstereceğim. Sonra Girit tamamen ticaret alanındaki bir kavşap olması nedeniyle düşünün Akdeniz'in ortasında devasa bir ada Kıbrıs'ta Girit ve deniz yollarıyla giden şeyler dolayısıyla burada bir yerden bir yere geçişte durulabilecek bir liman Tüm kültürel kesişmelerin yaşandığı yer, hemen altında Mısır, yan tarafı Mezopotamya, Anadolu üst tarafı, oradan Harap, her şey kesişiyor ve Avrupa. <gülüyor> Antik Yunan, niye Antik Yunan oldu sorusunun altında aslında tam da bu coğrafi şansı yani bütün ticaret alanları, o dört tane kültürün birden bütün her şeyini süzebilecek bir coğrafyada yaşamaları ilk büyük etkendir. dıkladık dedikler. Evvel biz Türkçe'de kikla atlıyorlar bundan. M.Ö. 2800'lerde o heyke adalarında hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz bunlar bulundu. İşte bir kadın heykeli. M.Ö. 2800'üz. M.Ö. 2000. Bu Louvre'da mesela şu kadın figürü. Buradaki fark mesela Çin kültüründen ve e, şey kültüründen farkı henüz daha yüzlerde ifade yok. Yüz şey olarak, figür olarak var, Göz falan yok. Ne, neden ya ama diyorum. başka şey biliyoruz mesela. Erken dönem gene kitlat kültüründen mesela bunlar da New York Metropolitan Müzesi'ndeki kitlat dönemine ait şeyler. Mesela neyi görüyoruz? Anne bu gene bak seninle ilgili. Bak bir müzik aleti çalıyor. Miratlar önce 2800'ü. Testiler son derece gene şart dönemindeki gibi son derece şey teknik olarak başarılı. Ya, o yüz ifadesi çok önemli ama olmaması var. Hayır, hayır, evet ne neye bağlıyorsunuz onu? var mı? Yani bir dönem aslında yüz ifadeleri kullanılmıyor ama mesela Çin'de ilk dönemden itibaren kullanılıyor. Orada soyut bir insan figürüyle somut insan figürü arasındaki geçiş aslında olabilir. Şey bilmiyoruz. Yazadı kültür o. Mesela o bir tanrı benzetmesi mi veya bir insana ait bilmiyoruz. Bir tanrı figürü de olabilir o. Minyoan'dan önce 2000'lerde bu Kirit Adası bir anda uygarlığın merkezine gelmeye başlıyor. Minos dedikleri, Minoan kültürü dedikleri bir kültür ortaya çıkıyor. Minyoan'dan önce 1400'lerde parlak dönem süren bu kültür yavaşça çöküyor. yerine Miken kültürü geliyor. Minoan kültürü çok ilginç bir kültür. Şeyini çok fazla bilmiyoruz. Onu da şimdi söyleyeceğim. Mesela bu şey hikayeleri, Atlantis kayıp kıta hikayeleri var ya çıkış noktalarından biri Minoa kültürüdür. Çünkü Minoa Girit'te o dönemde çok büyük bir depremin yaşandı. O deprem sonrasında o kültürün çöktü. hatta Girit Adası'nın bir kısmının çöktüğü gibi hikayeler de var bu şey ilgili. Şimdi döndük. İşte buradan görüyorsunuz. 1500'lü yıllarda bakar mısınız şu Minoa kültürü Girit nasıl bir ticaret merkezi durumunda? Mısır. Neler geliyor? Mermer geliyor. Zeytinyağı. Çanak çömlek. Oradan oraya bezler gidiyor. İthalat, ihracat her taraftan. Ve şunu biliyoruz ki bu bölge aynı zamanda Harappa ve oradan da Şantla'da şeyde. Dolayısıyla burası dört büyük medeniyetin bütün bilgilerinin bir anda geldiği, eridiği, sentezlendiği bir alana dönüşüyor. Bu dedim ya şundan önemli. Antik Yunan niye Antik Yunan oldu? Oradakiler çok mu akıllıydı sorusunun yanıtı? Hayır. Çok acayip bir kültürel merkezdeydiler. Ve bütün işleri köleler yaptığı için boş zamanları da çoktu. Onun için Aristo gibi adamlar çıktı. Onun için Platon gibi adamlar çıktı. Ve diğerleri onun için çıkabildiler. Ama bütün hikaye aslında şu coğrafyada yatıyor. Bakın burada da ilginç bir takı görüyorsunuz. Yine bir sürahi, Minoak kültürüne ait. Şimdi birkaç ilginç şey daha gösterip bitiriyorum burada. da. Şu yılan tanrıça. Mino'a kültürünün yılan tanrıçası dedikleri tanrıçası. Şurada belki de ilk olimpiyatlar öncesi ilk kadınların spor şeyini Boks yapan kadınlar. Minoa'da Klasos'ta verdik bir rölyetler. <gülüyor> bu benim çok hoşuma giden bir şey. Çok ünlüdür bu. <gülüyor> Aa, Bull yedik diyorlar buna. Aslında <gülüyor> tam Türkçe <'ye> çevirdiğiniz zaman <gülüyor> boğa, boğaya sıçramaca gibi bir şey. Şimdi şöyle bir şey görüyorsunuz burada. Bir adam Boğa'nın üzerinde. Ben dün oğluma sordum. Aykut da ne yapıyor bu dedim. Baktı baktı. Vallahi rodeo yapıyor ya benziyor. <gülüyor> Tam rodeo değil. Doğru dedim. Doğru yakaladım ama dedim. Tam rodeo değil. Olay şu arkadaşlar. Bakın bu Boğa sıçramacı. Onların oynadığı çok acayip bir oyun. Boğa geliyor. Boğa'nın boynuzunu tutuyorlar. Boğanı salayep de havada taplatıp boğanın üzerine düşmeye çalışıyorlar. Allah <gülüyor> Allah. Ay yok. Dedin siz onu? böyle bir eğlence var. Mehmet abi gözünü kıstı bakıyor zaten. Ben bunu yapar mıyım? <Gülüyor> Kadar var mı? <Gülüyor> <Gülüyor> yok canım. <gülüyor> Ama o dönem bunlar büyük ihtimalle e, hayır şöyle bunlar 1200lerde önce 1200lerde oluyor 500 yıl sonra e, şeyde 700'lerde olimpiyatlar başlayacak ve olimpiyatlarda buna benzer oyunlar oynanmaya başlıyor bu tonca tehlikeli bir oyun bu bize şeyi gösteriyor Minoaların hayatının aslında çok keyifli bir hayat olduğunu, çok da fazla bir şeyle uğraşamadıklarını, kendilerine kent aradıklarını gösteriyor yani. böyle heyecanlı böyle acayip şeyler yaparak diyorlar, çok heyecanlı bir hayatları yok anlaşıldığı kadar. Para bol, zeytinyağı bol, şarap bol, e ne yapalım yani her gün gider kendimize meşgal yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Keşke o zaman yaşasaydık diyorlar. Ha, o, o zamanında belki bak orada <gülüyor> da kızlar dost yapıyor hepsini. <gülüyor> Bu da 1200'lerde son Mino'a'dan sonraki Miken. Bu Miken kültürü işte daha sonra antik Yunan kültürüne de hayat verecek olan kültür. Ve o dönemden hala gittiğiniz zaman girip görebileceğiniz ünlü Knossos Sarayı. Bu tabi yıkıntı halinde olmayan, tamamlanmış hali şeklinde. Mesela neyi görüyoruz gene burada? Knossos Sarayı'nda burası taht odası. Şurada tahtı görüyorsunuz kralın oturduğu taht. Burası kraliçenin odası ve gerçekten odasında duvar resimlerine bakın. Herhalde milat Mısır'dan. E, Milattan önce kaç yıl bu? Eee 2000'den 1200'ler. Milattan önce 1200'ler. Yani 3200 yıl kadar ömürlü. Şey Hı? Ben de. Neyse, ben şey Mesela gene burada yavaş yavaş şeyi görüyoruz. E, Ege kültüründe biranın yerine şarabın geçtiğini görüyoruz yavaş yavaş duvar fresklerinde de. Krala hizmet ediyorlar. Yani 50 tane benden. Evet. Bakın bu şehir yapılanması tek fark Girite bir akarsuyun kenarında olmaması ama şehir yapılanması olarak baktığınız zaman aslında diğerlerine ne kadar benziyor. Bir tarafta şehrin merkezi kral ve şeyler surlarla çevrilmiş. Burada Girite gidenler belki göççülerdir. Bu girişi Knossos'un Aslanlı Kapı diye bir kapı vardı. Bu tarafa aslan. Oradan girilir içeriye surlardan içeriye. Bir tarafta evler, bir tarafta kral tarafı. tüccarların korunduğu alanlar ve bunun üzerine inşa edilmiş bir şehir. O şehir bugün böyle. Kurasoscu galiba. Yine duvar freslerinden anladığımız kadarıyla o dönemdeki yine bunların dedik ya işi gücü yokmuş anladığımız kadarıyla. Yani yukarıda neyi görüyoruz? Aslan. Gençler bir aslan avındalar. Yani aslan ne arar bugün dediğiniz? Aslan avındalar. Şu tarihin en ünlü altın baskıdır. Agamemnon. ...şeyler bulundu... ...gene bulundu... ...bu ortalama bir Girit'i koruyan... E, ...Mikel askerinin ...şeyisi... ...donanımı... ...daha sonra biliyorsunuz... Truva Savaşı vesairede bu donanımla yapılacak... Truva Savaşı... ...şimdi burayla ilgili hikayenin sonuçu. ...ilk döneme ilişkin, ...ne Kikland kültürüne ne Mino'ya ilişkin... ...bir şey bilmiyoruz... ...ne de... Çünkü bu gördüğünüz lineer A Türkçe çizgisel A dediğimiz bir yazı Aynos iskinin, e, Bir diskin üzerinde lineer A Henüz daha çözülemedi hiçbir şey için okuyamıyoruz Dolayısıyla dediğim gibi Bunlarla Minos kültürü ve ilk, ilk laf kültürüyle olan şeyler de gene size Sadece resimler ve Şeyler üzerinden fresler üzerinden denemiyor Fakat Senin gibi düşünen biri Gitmiş çekmiş bu lineer B, bunu çözdü. <gülüyor> ve çözende bir mimar, yarı zamanlı bir bilimci ve bu lineer B dolayısıyla Miken'i biliyoruz. Bu aynı zamanda lineer B dediğimiz alfabe artık Yunanca'ya da şey yapar. Ve hayır, kökeni. Artık Yunanca buradan kuruluyor. <gülüyor> Şu bakın ilk tabletler. İngiliz mimar ve hocam dilim Michel Ventris 1800'lilerin sonunda çözdü bunu. Adam mimar yarı da dil bilinci. Bu şeylere de çok meraklı arkeolojiye. Oturdu ve Linaer çözmüş. Dolayısıyla Miken kültürünü biliyoruz. Gündelik yaşantısını vesaire. Ama Minoa ve Kingdall'da Linaer A'yı henüz daha çözülmeyi bekliyor. Senin işin çok zorlaştı abi. Ne var elimde? Linaer A'yı çözeceksin. Harapla'yı çözeceksin. <gülüyor> Zatı kültürü gelecek yani. <gülüyor> Biraz şarap değil. <Biraz> <gülüyor> Girit'teki Miken kültürü 1200'lerde çözüldükten sonra bütün o şey <gülüyor> e, yeni akıllarla birlikte medeniyet alanı uygarlık alanı dediğimiz alan Antik Yunan'a geçecek. Biz bugün bu haritayla sonlandırıyoruz. Burada şehir devletleri vesaire. Gelecek dönem, gelecek şeyde AYBK sonuçta Buradan başlayıp biraz da bu şeyler, tek tanrılı dinler, işte Yahudilik çıktı bu arada ortaya daha ondan hiç bahsetmedik Musevilik'ten. Ee, o çıktı, Zerdüşlük çıktı. Bu da dini çıkacak. Öteki tarafta bunları biraz konuşup buradan Antik Yunan'a geleceğiz. Ve Antik Yunan'da özellikle hani deminde söyledim ya bu aslında zemin. Bundan sonra bu sunuşa gelecekler için altında çizilmesi gereken hikaye. Antik Yunan'da yaşayanlar çok akıllı, çok zeki falan oldukları için Antik Yunan Antik Yunan olmadı. Tam tersine konum itibariyle bakın girip ve burası ticaret merkezi. Alt Mısır yan Mezopotamya ticaret ağları inanılmaz. Şu anda şanlıktan ve şeyden akıyor. Ve bir yandan da tarihte görülmedik kadar diğer kültürlerde. Diğer kültürlerin hepsinde kölecilik var ama çok sınırlı. Burada artık Antik Yunan'da kölecilik temel üretim biçimi. Esas olarak bütün üretim köleleri. Dolayısıyla köleler üretimin içerisine girdiği andan itibaren size kalan boş zaman çok. Dolayısıyla Sokrates'in işi gücü yok. <gülüyor> Düşünüyor adamcağız ne yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Aristo'nun aynı, Platon'un aynı, hepsinin aynı. Ve bunların elinde işleyebilecekleri bilgi var. Nereden gelen? İşimizi <gülüyor> zaten söyledik. Sümer, matematik şey, dünya. Bunlar hakkında hepsinin bilgisi var. Adam oraya çizmiş daha 5000 yıla verinden şeyi, güneş sistemini. Motoram düşen sadece onu şey yapmak yani aburcu böyle çizilmiş biliyor onu alıyor antik Yunan'da biraz daha düşünerek biraz daha şey yaparak i̇şte pisagor Pisagor şeye gidiyor Mısır'a gidiyor Mısır'dan alıyor musun Hipokrat da öyle bütün bir tıp bilgisini Mısır'dan, Mısır'dan alıyor. alıyor. ecza şeyleri var bilmem ne. Bunun zaten ilk şey bilgileri veren de ve bunu bunların hepsini yola çıkartan da Herodot olacak. Evet. Herodot tarihçi olarak o şeyleri 200 yıl geriden gelip hepsini not alacak. Antik Yunan'ın bütün bilgileri bu bölgelere giderek oradaki bilgileri alacaklar ve o boş zamanda bunları işleyecekler. Platon da öyle. Platon da öyle. Dolayısıyla hani şey Rönesans döneminin veya 19. yüzyılın o Avrupa merkezli bakışından biz Avrupalılar çok akıllıydık onun için Antik Yunan'ı biz becerdik değil. Tam tersine burada bütün kültürlerin sentezlenme noktasında olabildikleri için bir şanstan dolayı bunu yapabildiler. Onu da dediğim gibi geleceğe evet. dayı konuşmak üzere. Hocam Gülent'e sağlık. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sormak istiyorum. E, biliyorsunuz medeniyetler her yerde var. E, kremitler... Amerika hmm. Gidiyorsa... orada ama aynı şey aynı şey NASA'nın e, e, büyük ihtimali benzer ihtiyaçlar hepsinde benzer şeyin yani, orada yok. Amerika evet. en izole yer. Amerika en yer. Ama o zaman ihtiyaçlar ihtiyaçlar inançlar, düşün, inançlar hepsi Kodkular, Kodkular. Ay, hepsi. Evet. hepsi birleşiyor ve bu bize bir tek şeyi gösteriyor evet. zaten Tabii şehirde olacak, avcı toplayacağız. Hepimizin kaynağı aynı yerden geliyor. Kuşaktan kuşağa geçtikçe o söylenceler, dişeyler, aktarımlar vesaireler her yere yani. Amerika kıtasına gidenler de 12 milyonlar aynı yerden çıkıp gittiler. O da var. Tabii yani Aynı yerden çıkıyor ya o kuşa. Bir şey de derler ki yukarıdan. Bering boğazından. İşte gecelerimizde yani haritayı gösterdim ya. Doğru mu? Kızık ürünlerin de çok önemli birisi bir bir bir bir var. Biz on oradan ile alakalı var izlemedim yok izlemedim yani et anaç çalogen eden bir